Louise Carroll Alice Harikalar Ülkesinde Seslendiren Dilşat Tugay Özden 1. Bölüm Tavşan Deliğinden Aşağı Irmağın kıyısında ablasıyla oturmaktan da Alice'in canı sıkılmaya başlamıştı. Üstelik yapılacak hiçbir şey de yoktu. Ablasının okuduğu kitaba bir iki kere şöyle bir göz atmıştı. Ama ne resim görebilmişti ne de konuşma. Peki ama resimsiz konuşmasız bir kitap neye yarar ki? diye geçirdiği içinden. Acaba bir çelenk yapmak için kalkıp papatya toplamaya değer mi diye düşünürken ne kadar düşünebilirse tabii çünkü sıcaktan mayışmış, serseme dönmüştü. Yanından pembe gözlü bir tavşan koşarak geçti. Bunda öyle şaşılacak bir şey yoktu. Alice tavşanın kendi kendine "Eyvah, eyvah, çok gecikiyorum." diye mırıldanmasında da öyle şaşırtıcı bir yan bulamadı aslında. Sonraları Bunlara şaşmaması gerektiğini düşündü ama o anda her şey olağan gelmişti nedense. Ne var ki tavşan yeleğinin cebinden bir saat çıkarıp baktıktan sonra hızlı adımlarla yürümeye başlayınca Alice de ayağa fırladı. Şimdiye kadar ne yeleği ne de yeleğinden çıkarabileceği saati olan bir tavşana rastlamıştı. Öyle ya meraktan çatlayarak onun ardı sıra tarlaya doğru koştu. Tavşan tam çitin altındaki kocaman deliğe atlayacağı sırada yetişti ona. Bir daha dışarın nasıl çıkabileceğini hesaplamaya kalmadan da kendini deliğe bıraktı. Tavşan deliği bir süre geçit gibi uzuyor, sonra ansızın dik bir eğimle aşağılara kıvrılıyordu. Bu beklenmedik eğim yüzünden Alice kendini durdurmayı düşünmeden dipteki derin kuyuya yuvarlanıverdi. Ya kuyu çok derindi, ya Alice çok yavaş iniyordu. Çünkü çevresine bakıp bakalım bundan sonra neler olacak diye düşünecek vakit buldu bol bol. Önce aşağıya bakıp ineceği yeri kestirmeye çalıştı. Gel gelelim karanlıkta hiçbir şey seçilmiyordu. Sonra kuyunun duvarlarına baktı. Her yer dolaplarla kitap raflarıyla doluydu. Geçerken raflardan birinden bir kavanoz aldı. Portakal reçeli yazıyordu kavanozun üstünde. Ama ne yazık ki içi boştu. Aşağıdan geçen birini öldürüveririm korkusuyla kavanozu atmak istemedi. Hızla inerken önüne gelen başka bir rafa koydu. Eh diye düşündü Alice. Böyle bir düşüşten sonra evdeki merdivenlerden yuvarlansam bana mısın demem. Bizimkiler amma cesur bulurlar beni. Tabii ya damdan düşsem ağzımı bile açmam artık. Bu düşüncesi oldukça doğruydu aslında. Düş babam düş ''Düş, düş. Bu düşüş hiç mi sona ermeyecekti acaba? Acaba şimdiye kadar kaç mil düştüm?'' dedi yüksek sesle. ''Herhalde dünyanın merkezine yaklaşıyor olmalıyım. Dur bakalım, galiba 4000 mil kadar aşağıda.'' Anlarsınız ya, Alice okulda buna benzer bir sürü şey öğrenmişti. Gerçi çevresinde dediklerini duyacak kimse bulunmadığından bilgisini göstermek için çok iyi bir fırsat sayılmazdı bu ama olsun.'' Evet evet aşağı yukarı o kadar ama kim bilir hangi enleme ya da boylama vardım. Alice ne enlemin ne olduğunu bilirdi ne de boylamın. Öyleyken söylenmesi güzel büyük sözcüklerdi bunlar. Çok geçmeden yine kendi kendine konuşmaya başladı. Acaba dünyanın öte yanına geçecek miyim? Baş aşağı yürüyen insanların arasına çıkmak amma tuhaf olur ha zıtlıklar denilen... Dediğini duyacak kimse olmadığına seviniyordu. Çünkü doğru sözcük bu değildi galiba. Ama hangi ülkede olduğumu tabii sormak zorundayım onlara değil mi? Bir dakika bayan, burası Yeni Zelanda mı yoksa Avustralya mı? Seslenirken bir yandan da diz kırıp selam verdiğinizi düşünün bir. Becerebilir misiniz? Bayan da beni kim bilir ne bilgisiz bir kız sanacak. Yok yok, sormak olmaz. ''Belki bir yerde yazılıdır ülkenin adı, okurum.'' ''Düş babam düş, düş, düş, elden ne gelir?'' Yine söylenmeye başladı ister istemez. ''Dina beni bu gece ne kadar arar?'' Dina kedisiydi. İnşallah çay vakti tabağına süt koymayı unutmazlar. ''Canım Dina, keşke burada yanımda olsaydın. Boşlukta fare yok, yazık ki ama bir yarasa yakalayabilirdin. O da fare gibi bir şey.'' Yalnız kediler yarasa yerler mi acaba? Sözüm burasında Alice'in uykusu gelmeye başladı. Yine de kendi kendine düştü Pisi yarasa, pisi yarasa, pisi yarasa yer mi? diye mırıldanıyordu. Ara sırada yarasa pisi yer mi? diyordu. Çünkü her iki sorunun da karşılıklarını bilmedikten sonra nasıl sorarsa sorsun fark etmezdi. Uykuya dalmak üzereydi. Düş görmeye başlamıştı. Düşünde Dina'la el ele yürüyor, ciddi bir sesle ona ''Hadi Dina, doğruyu söyle bana, hiç yarasa yedin mi?'' diye soruyordu ki ansızın ''Ta, ta, güm!'' diye kamışlardan, kuru yapraklardan oluşmuş bir yığının üstüne yuvarlandı. Düşüş sona ermişti. Alisin hiç canı yanmamıştı. Hemen fırlayıp ayağa kalktı, yukarı baktı karanlıktı. Önünde başka bir uzun geçit vardı ve beyaz tavşan geçitte hızla uzaklaşıyordu. Yitirilecek vakit yoktu. Alice rüzgar gibi ileri atıldı. Köşeyi dönerken vah benim kulaklarım, vah benim bıyıklarım, amma da geç oldu diye söylenen tavşana yetişti. Köşeyi dönerken tam arkasındaydı. Ama şimdi tavşan birden gözden kaybolmuştu. Kendisini uzun, basık, Tavandan sarkan bir sıra lambayla aydınlanmış bir dehlizde buldu. Dehlizin her yanında kapılar vardı. Gel gelelim hepsi kilitliydi. Alice bir uçtan bir uca bütün kapıları, karşı sıradaki kapıları da denedikten sonra üzüntü içinde orta yere çöktü. Dışarı nasıl çıkacağını düşünmeye başladı kara kara. Ansızın üç ayaklı bir masa gördü. Her yeri camdandı. Üstünde küçücük altın bir anahtardan başka bir şey yoktu. Alice'in ilk aklına gelen şu oldu. Bu anahtar kapılardan birinin anahtarı olabilir. Ama nerede? Ya anahtar delikleri çok büyük geliyordu, ya anahtar çok küçük. Kısacası kapıların hiçbirini açamadı. Neyse ki kapıları ikinci dolaşışında o ana kadar görmediği alçacık bir perdeye rastladı. Perdenin arkasında küçücük, İki karış boyunda bir kapı duruyordu. Küçük altın anahtarı deliğe soktu. Sevinçten yüreği hopladı. Uymuştu. Alice kapıyı itti. Küçük bir geçit çıktı karşısına. Fare deliğinden büyük olmayan bir geçit. Diz çöktü baktı. Geçidin öbür ucunda şimdiye kadar eşine rastlamadığınız güzellikte bir bahçe uzanıyordu. O kapkara delizden kurtulmak, şu güzelim pırıl pırıl çiçek yataklarının serin gözelerin arasında dolaşmak için nasıl can atıyordu. Ama başı bile sığmıyordu eşikten. Tutalım ki başım girdi diye düşündü zavallı Alice. Omuzlarım girmeden neye yarar? Ne olurdu bir gemici dürbünü gibi uzayıp kısalabilseydim. İşin nasıl başlayacağımı bir bilsem belki başarırdım da. Anlıyorsunuz ya Alice bir süredir öyle olağanüstü şeylerle karşılaşıyordu ki olmayacak şeylerin sayırca bir elin parmaklarını geçmeyeceğine inanmaya başlamıştı. Küçük kapının yanında dikilmekte hiçbir yarar yoktu. Belki de başka bir anahtar ya da hiç olmazsa insanların gemici dürbünleri gibi nasıl uzayıp kısalabileceklerini öğreten bir kurallar kitabı bulabilirim diye içinden geçirerek yine masaya yürüdü. Bu kez bir şişe buldu masanın üstünde. Az önce burada değildi bu yüzde yüz diye mırıldandı. Şişenin boynuna bir kağıt asılmıştı. Güzel, kocaman harflerle beni iç yazıyordu kağıtta. İç beni demek kolaydı ama küçük Alice'in bu konuda acele etmeye hiç niyeti yoktu. Yo önce bir bakayım üstünde zehirlidir damgası var mı yok mu? Çünkü elleri yüzleri yanan, vahşi hayvanlara yem olan, başlarına buna benzer tatsız olaylar gelen çocuklarla ilgili bir sürü hikaye duymuştu. Neden oluyordu bunlar? Arkadaşlarından öğrendikleri basit kuralları akıllarına getirmedikleri için. Söz gelimi, kızgın demiri uzun süre tutarsan elin yanar. Bıçakla parmağını çok derin kesecek olursan genellikle kanar. Hele hele zehirlidir damgası taşıyan bir şişedeki sıvıdan kana kana içersen, her geç midem bozulacaktır gibi kuralları Alice hiç unutmamıştı. İyi ki şişede zehirlidir damgası yoktu. Alice hemen içindekinden tatmaya hazırlandı. Ne kadar tatlı olduğunu görünce hemen silip süpürdü. Kirazlı pasta, krema, ananas, kızarmış hindi, karamela ve tereyağlı kızarmış ekmek karışımı bir tattı bu. Ne tuhaf bir duygu dedi Alice. Bir gemici dürbünü gibi kısalıyorum sanki. Duygusu gerçekten doğruydu. Boyu bir karış olmuştu şimdi. O güzelim bahçeye açılan küçük kapıdan sığacak hale geldiğini görünce yüzü sevinçle ışıdı. Yine de bir iki dakika durdu önce. Daha fazla kısalıp kısalamayacağını anlamak istedi. Tedirgindi biraz. Olur ya diyordu kendi kendine. Belki de kısala kısala yok veririm. Tıpkı bir mum fitili gibi. ''O zaman neye benzerim acaba?'' Gözünün önüne söndürülmüş bir mumunu alevini getirmeye çalıştı. Böyle bir şeye hiç rastlamamıştı çünkü. Biraz bekledi. Yeni bir şeyler olmadığını görünce bahçeye doğru koşmaya karar verdi. Zavallı Alice kapıya gelince bir de baktı ki küçük altın anahtarı unutmuş. Onu almak için masaya döndüğünde ne görsün? Anahtara erişmesi söz konusu değil. Camın arkasından anahtarı kolayca görebiliyordu. Masanın ayaklarından birine tırmanmak için var gücüyle çalıştı ama beceremedi. Çok kaygandı. Tırmanmaktan bitkin düşene kadar uğraştı. Sonra oturdu, hüngür hüngür ağlamaya başladı. Hadi hadi böyle ağlamanın ne yararı var diye azarladı kendini. Hemen sussan iyi edersin. Genellikle çok güzel öğütler verirdi kendine. Ama öğütlerini sık tuttuğu söylenemezdi. Bazen de öyle sertçe azarlardı ki kendisini gözleri yaşlarla dolardı. Hele bir keresinde hatırlıyordu da bir başına oynadığı bir kriket oyununda kendisine karşı hile yaptığı gerekçesiyle kulaklarını yumruklamaya kalkmıştı. Çünkü bu tuhaf çocuk kendini iki kişi olarak düşünmeyi pek seviyordu. Ama şimdi iki kişiymiş gibi davranmanın ne yararı var diye düşündü zavallı Alice. Aslına bakılırsa doğru dürüst bir tek kişi bile edemem şu kalan kısmımla. Derken gözüne masanın altında duran küçük cam bir kutu ilişti. Üzerine kuş üzümleriyle güzelce ye beni yazılmış bir çörek buldu kutunun içinde. Bari yiyeyim şunu dedi Alice. Boyum uzarsa anahtara erişirim. Daha da kısalırsa kapının altından geçerim. Her iki durumda da Bahçeye girebileceğim ya, ötesi beni ilgilendirmez. Ağzına bir lokma attı. Heyecanla, hangisi olacak acaba, hangisi? Diyor, bir yandan da elini başının üstüne tutarak hangi yöne doğru ilerlediğini anlamaya çalışıyordu. Aynı boyda kaldığını görünce çok şaştı. Doğruyu söylemek gerekirse, insan çörek yiyince genellikle boyu değişmez. Nikit, Alice olağanüstü şeyler beklemeye kendini öylesine alıştırmıştı ki yaşamın böyle alışılmış biçimde sürmesi ona çok tatsız, çok anlamsız geldi. Yemeği sürdürdü. Biraz sonra çöreyi bitirmişti. İkinci Bölüm Göz Yaşı Gölcü Gittikçe garipleştikçe gittikçe garipleşiyor diye haykırdı Alice. O kadar şaşırmıştı ki düzgün konuşma kurallarını unutmuştu. Şimdi de dünyanın en büyük dürbünü gibi uzuyorum. Hoşçakalın ayacıklarım. Ayaklarına bir göz attı. Neredeyse gözden kaybolmak üzereydiler. Öylesine uzaklarda kalmışlardı. Zavallı ayacıklarım benim. Acaba şimdi ayakkabılarınızı, çoraplarınızı kim giydirecek? Şurası besbelli ki ben değil. Sizinle ilgilenemeyecek kadar uzaklarda olacağım ben. Başınızın çaresine bakmanız gerek. Yine de biraz daha yumuşak davranmalıyım diye düşündü Alice. Sonra belki dilediğim yere yürümezler. Dur bakayım. Tamam her yılbaşı bir çift yeni ayakkabı armağan ederim onlara. Armağının nasıl vereceğini tasarlamaya koyuldu. Postayla yollanacak tabii diye düşündü. İnsanın kendi ayaklarına armağan yollaması da ama tuhaf olur ha. Hele adres Alice'in Sayın Bay Sağ Ayağı. Yaygı. Küllüğün yanı, Alice'in sevgileriyle. Ama saçmalıyorum ben de. Tam o sırada başı Deliz'in tavanına çarptı. Artık boyu üç metreye yaklaşmıştı. Küçük altın anahtarı kaptığı gibi bahçe kapısına sayırdı. Zavallı Alice, yan yatıp tek gözle bahçeyi gözlemekten başka bir şey gelmiyordu elinden. Kapıdan geçmek büsbütün olanı haksızlaşmıştı. Yere çöküp yine ağlamaya başladı. Kendine baktı utan dedi. Senin gibi koskoca bir kız. Yalan da değildi hani. Öyle ağlar mı? Kes diyorum sana. Ama kendini tutamıyordu. Ağladı durdu. Kovalarla gözyaşı döktü. Ta ki çevresini kaplayan bir karış derinliğindeki gözyaşı gölcüğü dehlizin ortalarına yayılana kadar. Bir süre sonra kulağına bir ayak pıtırtısı geldi uzaktan. Telaşla gözlerini silip gelene baktı. Beyaz tavşan dönüyordu. Çok süslü giyinmişti. Bir elinde beyaz eldivenler, bir elinde kocaman bir yelpaze vardı. Hızlı adımlarla yürüyor, kendi kendine ''Ah düşez, ah düşez, ah beklettimse kim bilir nasıl kızacak.'' diye söyleniyordu. Alice umutsuzluktan önüne çıkana sarılacaktı. Tavşan yaklaşınca Alçak ve çekingen bir sesle, lütfen bir dakika efendim dedi. Tavşan öyle ürktü ki beyaz eldivenleriyle yelpazesini fırlattı elinden, olanca hızıyla karanlığa doğru kaçtı. yelpaze yelpazeyle eldivenleri yerden aldı, Dehliz çok sıcak olduğu için yelpazelenmeye başladı. Konuşurken, aman tanrım bugün de ne tuhaf şeyler oluyor, daha dün her şey eskisi gibiydi. ''Acaba dün gece değiştim mi ben? Dur bakayım, bu sabah uyandığımda aynı mıydım? Bir değişiklik duymuştum gibi geliyor ama aynı değilsem, değişmişsem yeni bir soru çıkıyor ortaya. Ben kimim o zaman? İşte asıl bilmece bu.'' Yaşıta sayılan bütün çocukları bir bir gözünün önünden geçirdi. Onlardan biriyle değişmiş olmasındı? ''Ada olmadığından eminim.'' dedi. Çünkü onun uzun bukleleri vardır. Benimse hiç buklem yok. Mabel olmadığıma da eminim. Çünkü ben bir sürü şey biliyorum. Oysa yani o pek bir şey bilmez. Hem o odur, ben de ben. Öf, ne kadar karışık. Bakalım eskiden bildiklerimi şimdi de biliyor muyum? Dur bakayım. Dört kere beş, on iki eder. Dört kere altı, on üç. Dört kere yedi ise, öf tanrım. Bu gidişli dünyada 20'yi bulamam. Ama çarpım tablosundan bir şey anlaşılmaz ki. Coğrafyayı deneyelim. Londra Paris'in başkentidir. Paris Roma'nın başkentidir. Roma... Yok yok hepsini yanlış söyledim. Biliyorum hepsi yanlış. Mutlaka Mabel olmuşum ben. Kanaryamın süslü temiz... E, söyleyebilecek miyim bakalım... Ve derslerini anlatırken yaptığı gibi ellerini kucağında kavuşturdu, ezbere okumaya başladı. Gel gelelim, sesi çatlak, bir tuhaf çıkıyordu. Sözcükler de eskisi gibi değildi. Küçük temsah nasıl da kuyruğunu parlatır, nilin sularını da pullarından çarlatır. Nasıl güler keyifle pençelerini gerip gülümser dişleriyle, Balıkları buyur edip. Eminim asıl sözleri böyle değildi. Dedi zavallı Alice. Gözleri yaşlarla doluyordu. Balıkları buyur edip. Demek ola ola Mabel olmuşum. Demek bundan böyle o daracık evde oturmak zorundayım. Sonra hiç oyuncağım olmayacak. Bir de bellenecek sürüyle ders. Hayır hayır. Kararımı verdim. Eğer Mabelsem buradan bir yere kıpırdamayacağım. Boşuna kafalarını uzatıp ''Hadi yukarı gel şekerim.'' demesinler. Yukarı bakıp ''Pek öyleyse ben kimim?'' derim. ''Bana önce bunu söyleyin. O kimse olmak hoşuma giderse yukarı çıkarım. Yok gitmezse o zaman hoşlanacağım biri olana kadar burada kalırım.'' ''İyi ama öf tanrım.'' diye haykırdı Alice gözlerinden yaşlar boşanarak. ''Keşke başlarını uzatsalar. Burada yapayalnız kalmaktan öyle sıkıldım ki.'' Bunları söylerken ellerine ilişti gözü. Bir de baktı ki tavşanın küçücük beyaz eldivenlerinden birini dalgınlıkla eline geçirivermiş. Bunu nasıl yapmış olabilirim ki diye düşündü. Herhalde yine küçülüyorum. Ayağa kalktı, boyunu ölçmek için masaya doğru yürüdü. Neredeyse üç dört karışa inmişti boyu ve durmadan küçülüyordu. Bunun nedeni elinde tuttuğu yelpazeydi, anlamıştı. Onu çabucak yere atarak büsbütün kısalmaktan tam zamanında kurtuldu. Dar kurtuldum, dedi Alice. Bu apansız değişmeden korkmuştu. Ama hala var olduğunu kavrayınca çok sevindi. Şimdi doğru bahçeye. Geri dönüp olanca hızıyla küçük kapıya koştu. Ama nerede? Küçük kapı yine kapanmıştı. Küçük altın anahtar da eskisi gibi cam masanın üstünde duruyordu. Şimdi büsbütün beter oldu diye düşündü zavallı kızcağız. Çünkü daha önce hiç böylesine kısalmamıştım. Hiç. Çok kötüymüş. Çok, çok kötü. Söylenirken ayağa kaydı, toparlanmaya vakit kalmadan cumburlop çenesine kadar tuzlu suyun içinde buldu kendini. Önce denize düştüğünü sandı. Öyleyse trenle dönebilirim, dedi kendi kendine. Alice yaşamında bir kere deniz kıyısına gitmişti. Bundan da şu genel sonucu çıkarıyordu. İngiltere kıyılarında nereye giderseniz gidin, karşınıza tahta küreklerle kumu kazan çocuklar, bir sürü deniz aracı, bir sıra yazlık ev çıkar. Bunların arkasından da bir demir yolu uzanır. Neyse ki çok geçmeden boyu 3 metreye yükseldiğinde akıttığı yaşlardan oluşan havuza düştüğünü ayırt etti. Keşke o kadar ağlamasaymışım dedi. Şuraya buraya kulaç atıp bir çıkış yolu bulmaya çalıştı. Şimdi galiba kendi akıttığım gözyaşlarımda boğularak cezamı bulacağım. Bu da çok acayip olur herhalde. Hoş zaten bugün her şey bir tuhaf. O anda biraz ötede gözyaşı gölcüğünün içinde bir şeyin çırpındığını duydu. Yakınına doğru yüzerek ne olduğunu anlamak istedi. Önce deniz aykırı ya da hipopatam sandı gördüğünü. Sonra... Artık çok küçülmüş olduğu aklına gelince onun da kendisi gibi suya düşmüş bir fare olduğunu anladı. ''Acaba'' diye düşündü Alice. ''Bu fareyle konuşmak bir yarar sağlar mı?'' ''Burada her şey öyle olağanüstü ki bu da konuşursa hiç şaşma.'' ''Canım denemekten ne çıkar?'' Bunun üzerine hemen konuşmaya başladı. ''Ey fare bu gölden nasıl çıkılacağını biliyor musunuz?'' ''Burada yüzüp durmaktan çok yoruldum ey fare.'' Alice'e göre bir fareyle konuşmanın en iyi yolu buydu. Daha önce hiç denememişti. Ama ağabeyinin latince gramer kitabında fare, farenin, fareye, fare, ey fare gibi bir şeyler gördüğünü hatırlıyordu. Fare şaşkın gözlerle onu süzdü. O küçücük gözlerinden birini de kırptı galiba. Ama ağzını açmadı. Peki de İngilizce bilmiyordur diye düşündü Alice. Bana kalırsa Fatih William'la birlikte buralara gelmiş bir Fransız faresi bu. Tarih bilgisinin zenginliğine karşın herhangi bir olayın ne zaman geçtiğini tam tamına kestiremezdi Alice. Yine denedi. Kedim nerede? Fransızca ders kitabının ilk tümcesiydi bu. Fare birden sudan sıçradı, korkudan titriyordu. Ah oh, özür dilerim diye atıldı Alice. Zavallı hayvanı incitmekten korkmuştu. Sizin kedilerden hoşlanmadığınızı unutmuştum. Fahret ve heyecanlı bir sesle, ''Kedileri sevmek mi?'' dedi. ''Sen benim yerimde olsaydın, sever miydin sanki?'' ''Peki sevmezdim.'' dedi Alice yatıştırıcı bir sesle. ''Lütfen kızmayın. Ne olursa olsun, size kedimiz Dina'yı göstermek isterdim. Onu bir kere görseniz kedileri sevmeye başlardınız sanırım. Öyle tatlı, uysal bir kedidir ki.'' diye ekledi. Bir yandan da havuzda gelişi güzel yüzüyordu. Ateşin yanında otururken ne de güzel hırıldar. Patilerini yalar, yüzünü yıkar. Kucağınıza alıp yemeğini yedirirken öyle güzel, öyle yumuşacıktır ki. fare yakalamakta da üstüne yoktur. Özür dilerim! deyip bir daha haykırdı Alice. Çünkü bu kez farenin tüyleri diken diken olmuştu. Kesinlikle gücenmişti. İstemezseniz ''Bir daha onun sözünü etmeyiz.'' ''Etmeyiz ha?'' dedi fare. Kuyruğunun ucuna kadar her yanı titriyordu. ''Sanki bu konuda benim konuşacak bir şeyim olabilirmiş gibi.'' ''Bizim aile oldum olası.'' ''Kedilerden nefret eder. Kötü, aşağılık, bayağı yaratıklar. Bir daha onların adını duymayayım.'' ''Konuyu bir an önce değiştirmek için...'' ''Tabii duymayacaksınız.'' dedi Alice. ''Şey, siz şey, köpeklerden hoşlanır mısınız?'' Fare karşılık vermemişti. Alice canla başla anlatmaya başladı. ''Bizim evin orada güzel küçük bir köpek var.'' Görmenizi isterdim. Küçücük, parlak gözlü, teriyer cinsi. Kahverengi tüyleri bir uzun, bir kıvırcık ya sormayın. ''Bir şey atmaya görün, hemen yakalayıp getiriyor. Yemek isterken salta duruyor, neler yapıyor neler.'' ''Çoğu aklıma gelmiyor şimdi. Hem bir çiftçinin köpeği. Çiftçi diyor ki çok yararlıymış. Bir avuç dolusu para edermiş. Sonra bütün fareleri öldürülmüş. Hem ''Ay'' diye haykırdı Alice üzgün üzgün. ''Korkarım onu yine kırdım.'' Fare ondan kaçmaya çalışıyor çabalarken de gölü alt üst ediyordu. Tatlılıkla arkasından seslendi Alice. ''Sevgili farecim ne olur dönün yanıma.'' Ne kedilerden konuşuruz ne de köpeklerden. Hoşlanmıyorsanız adlarını bile anmayız. Fare bunu duyunca döndü. Yavaş yavaş Alice'e doğru yüzdü. Yüzü oldukça sararmıştı. Öfkeden diye düşündü Alice. Kısık, titrek bir sesle Kıyıya çıkalım da dedi. Sana başımdan geçenleri anlatayım. Kedilerden, köpeklerden neden nefret ettiğimi o zaman anlarsın. Artık karaya çıkma zamanı gelmişti. Çünkü gölcük içine yuvarlanan kuşlar ve hayvanlarla tıklım tıklım doğmuştu. Bir ördek, bir dudu kuşu, bir kırmızı papağan, bir kartal yavrusu, daha bir sürü acayip hayvan. Alice öne düştü ardından bütün kafile kıyıya doğru yüzdü. Üçüncü Bölüm Kurultay Yarışı ve Yılan Hikayesi Kıyıda toplanan bu kalabalık göze gerçekten çok tuhaf görünüyordu. Tüyleri çamurlanmış kuşlar, kılları yapış yapış hayvanlar sıklam, sinirli ve tedirgin bir halde bekleşiyorlardı. İlk iş nasıl kuruyacaklarını kararlaştırmak oldu. Bu konuda bir danışma kurulu topladılar. Çok geçmeden Alice sanki ezelden beri tanışıyorlarmış gibi senle benle konuşmaya başladı onlarla. Bu da olağan geldi üstelik. Hatta kırmızı papağanla uzun bir tartışmaya girişti. Papağan sonunda mızıklandı. Ben senden daha yaşlıyım, daha iyi bilirim diyor başka bir şey demiyordu. Alice papağanın yaşını bilmeden ona bir öncelik tanıyamazdı. Papağan yaşını söylemeyi kesin bir dille reddettiği için de tartışma kendiliğinden sona erdi. Sonunda hepsine söz geçirdiği anlaşılan fare oturun diye bağırdı. Hepiniz oturun lütfen ve beni dinleyin. Birazdan hepinizi kupkura edeceğim. Hemen fareyi ortalarına alarak halka olup oturdular. Alice gözlerini fareye dikmişti. Çünkü biliyordu kurumazsa birazdan feci nezleye yakalanacaktı. Ehm <gülüyor> dedi fare kurumlu bir sesle. Hepiniz hazır mısınız? Bildiğim en kuru, en takırdatıcı şeyi söylüyorum. Herkes sussun lütfen. Papacada desteklenen Fatih William'a liderden yoksun ve son zamanlarda saldırılara ve istilaya artık alışmış bulunan İngilizler çok geçmeden boyun eğdiler. Mercy Beyi Edwin'le Nortonbury Beyi Morker. Ay! dedi papan tiksintiyle. Özür dilerim. dedi Farek kaşlarını çatmıştı. Ama çok kibardı. ''Bir şey mi söylediniz?'' ''Yok canım.'' dedi papağan telaşla. ''Bana bir şey söylediniz gibi geldi.'' dedi fare. ''Nerede kalmıştık?'' Evet, Mercia Bey'i Edwin'le, Northumbry Nortonbury Bey'i Morker onu desteklediklerini bildirdiler. Canterbury'nin yurtsever başpiskopuzu Stigand bile bunu olumlu bularak ''Neyi?'' diye sordu ördek. ''Şeyi işte.'' Dedi fare bozulmuştu. Şeyin ne demek olduğunu biliyorsunuz herhalde. Kendim bulmuşsam ne demek olduğunu pek hala bilirim. Dedi ördek. Benim bulduğum şey de genellikle ya bir kurbağadır ya da bir solucan. Burada sorun başpiskoposun ne bulduğu. Fare bu soruya pek aldırmayarak hızla konuşmasını sürdürdü. Bunu olumlu bularak, Edgar, ile birlikte William'ı karşılamaya, ona tacı sunmaya gitti. William önceleri ılımlı davranıyordu ama buyruğu altındaki normanların küstahlığı ''Nasıl oldun şekerim?'' dedi Alice'e dönerek. Alice üzgün bir sesle ''Deminki kadar ıslam dedi. ''Bu soğukluklar beni kurutamayacak galiba.'' ''Öyleyse'' dedi Dudukuşu büyük bir ciddiyetle ayağa kalkarak. Daha müessir tedbirlerini alınabilmesi için Celsen'in talikini rica ediyorum. Doğru dürüst konuş dedi kartal yavrusu. Bu iri lakırdıların yarısını bile anlamadım. Senin anladığını da sanmıyorum üstelik. Güldüğünü göstermemek için de başına öne iyiydi. Öbür kuşlardan bazıları kıkır kıkır güldüler. Benim söylemek istediğim şuydu dedi Dudu kırgın bir sesle. Kurumak için en iyisi kurultay yarışı yapalım. ''Kurultan yarışı nedir?'' diye sordu Alice. Öğrenmeye pek istekli değildi ama Dudu'nun duruşundan birisinin bir şey söylemesini beklediği belliydi. Kimsenin de bir şey söylemeye niyeti yoktu. ''Bunu tanımlamanın en iyi yolu uygulamaktır.'' dedi Dudu. Belki sizler de bir kış günü bu yarışı denemek istersiniz.'' diye Dudu'nun yaptıklarını bir bir anlatacağım. Önce daireye benzer bir yarış alanı çizdi. Şeklin düzgünlüğünün pek önemi yok diyordu. Sonra kafilede bulunanları dairenin şurasına burasına serpiştirdi. Öyle bir, iki, üç koş falan yoktu. İstedikleri zaman koşuyor, dileyince duruyorlardı. Bu yüzden koşunun ne zaman bittiğini kestirmek kolay olmuyordu. Herkes yarım saat kadar koşup da kuruduktan sonra Dudu ansızın ''Yarış bitti!'' diye bağırdı ve hepsi soluk soluğa onun çevresinde toplandılar. ''İyi ama kim kazandı?'' diye soruyorlardı. Bu soruya uzun uzun düşünmeden karşılık veremedi Dudu. Bir süre parmağını şakağına dayayıp düşündü. Shakespeare'i resimlerde çoğu kere bu pozda görürsünüz. Öbürleri ses çıkarmadan beklediler. Sonunda Dudu ''Herkes kazandı'' dedi. ''Hepinize ödül vermek gerek.'' ''Ama ödülleri kim dağıtacak?'' diye sordular birazdan. ''Tabii o'' dedi Dudu. Parmağıyla Alice'i göstererek. Bunun üstüne bütün kafile Alice'in çevresini sardı. Avazları çıktığı kadar bağırmaya başladılar. Ödüllerimizi isteriz, ödüller! Alice ne yapacağını şaşırmıştı. Umutsuzluk içinde elini cebine attı ve bir kutu şekerleme çıkardı. İyi ki tuzlu su sızmamıştı kutuya. Şekerlemeleri ödül olarak dağıttı. Herkese tam tamına birer tane şeker düşmüştü. Ama onun da bir ödül almaya hakkı var, dedi fare. Elbette, dedi Dudu ciddi ciddi. Sonra Alice'e dönerek, cebinde başka ne var, diye sordu. Bir yüksükten başka bir şey yok, dedi Alice üzgün üzgün. Ver onu bana, dedi Dudu. Dudu resmi bir tavırla yüksüğü Alice'e uzatırken, Herkes bir daha onların çevresine toplandı. Dudu, bu zarif yüksüğün tarafınızdan kabulünü rica ediyoruz dedi. Kısa konuşması bittiğinde hepsi ellerini çırptılar, alkışladılar. Alice bütün bunlar çok saçma geliyordu ama herkes öylesine ciddiydi ki gülmeye cesaret edemedi. Söyleyecek bir şey de bulamadığı için diz kırıp selam vermekle yetindi ve elinden geldiği kadar ciddi görünmeye çalışarak yüksüğü aldı. Sıra şekerlemelerin yenmesi sorununa gelmişti. Bu biraz kavga gürültüye yol açtı. Çünkü büyük kuşlar şekerlemelerin dişlerinin kovuğuna bile gitmediğinden yakındılar. Küçük kuşlarsa neredeyse boğuluyorlardı. Sırtlarına vurmak gerekti. Her neyse sonunda bu da bitti ve yine halkı olup oturdular. Fardey'e kendilerine bir şey daha anlatması için yalvardılar. ''Bana başından geçenleri anlatacağını söz vermiştin biliyorsun.'' dedi Alice. Sonra onu yine gücendirmekten çekinerek fısıldarcasına ekledi. ''Hani kedilerle köpeklerden neden nefret ettiğini anlatacaktın?'' ''Benim ardımdaki hikaye hem uzun hem acıklıdır.'' dedi fare Alice'e dönerek içini çekti. Alice şaşkınlıkla farenin kuyruğuna baktı. ''Ardındaki hikaye uzunluğuna uzun.'' ''Ama neden acıklı diyorsun?'' Fare anlatırken de Boyna bu konuda kafa yorduğu için anlatılandan şöyle kuyruk acılı bir yılan hikayesi çıkardı. Kara Koncalos evde karşısına çıkan bir fareye ''Hadi'' dedi. ''Gidiyoruz gel bakalım birlikte mahkemeye. Ben senden davacıyım. Yüzde yüz kararlıyım. İnkara da hiç gelemem. Aslına bakılırsa yapacak işim de pek yoktu zaten.'' Fare dedi. ''Beyefendi böylesi bir mahkeme. Siz hem yargıç hem jüri bir tuhaf olmuyor mu?'' ''Yargıç da ben, jüri de ben. Kanıtları incelerim, idama bile mahkum ederim. Canım isterse.'' Fare ''Dinlemiyorsun.'' dedi Alice sert bir sesle. ''Ne düşünüyorsun bakalım?'' Alice ezile büzüle, ''Özür dilerim.'' dedi. ''Galiba beşinci boğumun bölüm başına gelmiştiniz. Orayı çözüyordunuz.'' Çözmüyordum, diye haykırdı fare. Öfkelenmişti. Demek düğüm oldu, dedi Alice. Hep karşısındakine yardım etmeye can attığı için kaygıyla çevresine bakındı. Bırakın da size yardım edeyim. Bırakmayacağım, dedi fare fırlayıp ayağa kalktı. Böyle saçma sapan konuşmanıza izin veremem. Bana hakaret ediyorsunuz. Öyle demek istemedim, diye yalvardı Alice. Ama siz de çok çabuk kırılıyorsunuz. Fare karşılık vermedi. Umurdanmakla yetindi. Alice arkasından seslendi. ''Ne olur gelin de bitirin şu hikayeyi.'' Hepsi bir ağızdan bağırdılar. ''Ne olur hadi.'' Ne var ki fare sinirli sinirli başını salladı. Adımlarını büsbütün sıklaştırdı. O gider gitmez papağan. ''Yazık.'' dedi. Keşke kalsaydı. İhtiyar bir yengeç fırsat bu fırsattır diyerek kızına ''Bak yavrum.'' dedi. Bu sana ders olsun. Sakın çabuk kabarayım deme. Allah aşkına kes sesini anne dedi küçük yengeç terslenerek. Sen bir istiridyenin bile sabrını taşırırsın zaten. Keşke bizim Dina burada olsaydı dedi Alice yüksek sesle ortaya söylüyordu. Onu hemen tutar getirirdi. Dina kim acaba sorabilir miyim dedi papağan. Alice Kedisinden söz etmeye her zaman düşkün olduğundan hemen yanıt verdi. Dina bizim kedimizdir. Fare yakalamakta üstüne yoktur. İnanmazsınız. Bir de onu kuşların peşinde görseniz, küçük bir kuşuk görmesiyle yutması bir olur. Bu sözler herkesi heyecanı düşürdü. Bazı kuşlar hemen oradan uzaklaştılar. "İhtiyar bir saksan, iyice sarınarak artık eve dönmem gerek." dedi. Gece havası boğazıma hiç yaramıyor. Bir kanarya yavrularına titrek bir sesle seslendi. Hadi yürüyün yavrucaklarım, yatma zamanınız geldi de geçti bile. Türlü özürlerle hepsi oradan uzaklaştılar ve Alice çok geçmeden bir başına kaldı. Keşke Dina'dan hiç söz etmeseydim, dedi üzüntüyle. Buralarda kimse onu sevmiyor galiba. Ama bana kalırsa dünyanın en iyi kedisidir o. Bir taneciktir Dina. Seni bir daha görebilecek miyim acaba? Sözün burasında zavallı Alice yine ağlamaya başladı. Öyle yalnız, öyle çaresizdi ki. Az sonra uzaktan yine bir takım ayak sesleri geldi. Başını kaldırıp biraz da umutla baktı. Sakın fare düşüncesini değiştirip hikayesini bitirmeye gelmiş olmasındı. 4. Bölüm Tavşan Ergeç Posta Koyuyor Gelen beyaz tavşandı. Ağır ağır Alice'e doğru yürüyor, bir yandan da bir şey yitirmiş gibi çevreyi kolaçan ediyordu. Alice onun kendi kendine ''Ah düşes, düşesim, vah benim sevgili patilerim, vah benim kürküm, vah bıyıklarım, boynumu vurduracak, sansar ne kadar sansarsa ben de o kadar eminim bundan, acaba nerede düşürdüm ki onları?'' dediğini duydu. Alice onun yelpazeyle beyaz eldivenleri aradığını hemen anlamıştı. Bir iyilik yapmak isteğiyle o da aranmaya başladı. Ama ortalıkta hiçbirinden iz yoktu. Bölcükte yüzdüğünden bu yana her şey değişmişe benziyordu. Çam masa küçük kapılı kocaman dehlizle bütün bütüne silinmişti. Az sonra tavşan Alice'i gördü sert bir sesle ''Meryem senin buralarda işinle bakalım'' dedi. ''Hemen eve koş bana bir çift eldivenle bir yelpaze getir. Hadi çabuk.'' Alice'in korkudan yüreği ağzına gelmişti. Öyle ki tavşanın yanıldığını söylemeye bile kalkışamadan dost doğru onun gösterdiği yöne doğru koştu. Koşarken kendi kendine "Herhalde beni hizmetçisi sandı." diyordu. Kim olduğumu öğrenince nasıl şaşıracak kim bilir? Ama önce yelpazesiyle eldivenlerini götürürsem iyi olur. Bulabilirsem tabii. Böyle söylenirken kapısında B. Tavşan yazılıp parlak pirinçten bir levha bulunan, temiz, küçücük bir evin önüne geldi. Kapıyı vurmadan içeri girdi. Gerçek Meryem'e rastlarım da eldivenleri bulamadan kapı dışarı edilirim korkusuyla merdivenleri koşarak çıktı. ''Ne tuhaf!'' diyordu kendi kendine. ''Bir tavşanın işine koşmak ne tuhaf! Çok geçmez Dinahta iş buyurmaya kalkar bana!'' Bu buyrukların neler olabileceğini kestirmeye çalıştı. Bayan Alice, lütfen hemen buraya gelin ve yürüyüşe çıkmaya hazırlanın. Bir dakika geliyorum dadıcım. Dinah gelene kadar bu fare deliğini gözlemem gerekiyor. Fare dışarı çıkmasınmış. Ama, diye devam etti Alice. Dina herkese böyle iş buyurmaya kalkarsa sanmam ki onu evde tutsunlar. Bu sırada, Derli toplu küçük bir odaya gelmişti. Pencerenin içinde bir masa, masanın üstünde de umduğu gibi bir yelpaze ile iki üç çift küçük beyaz eldiven vardı. Yelpaze ile eldivenlerden birer çiftini aldı. Tam odadan çıkacaktı ki gözü aynanın yanında duran küçük şişeye ilişti. Bu kere şişenin üstünde hiç beni yazılı bir yafta yoktu ama Alice tıpasını çıkarıp şişeyi dudaklarına dayadı. Ne zaman bir şey yiyecek ya da içecek olsam dedi kendi kendine mutlaka ilginç bir şey oluyor. Bakalım bu şişenin hüneri neymiş? Umarım boyumu yeniden büyütür. Çünkü böyle küçücük bir yaratık olmaktan usandım gerçekten. Gerçekten de dediği gibi oldu. Hem de umduğundan çabuk. Daha şişenin yarısını içmişti ki başının tavana dayandığını duydu. Boynu kırılmasın diye eğilmek zorunda kaldı. Telaşla şişeyi yerine koyarken ''Bu kadar yeter, inşallah daha fazla büyümem.'' diyordu kendi kendine. ''Hoş, bu halimle bile kapıdan çıkamıyorum ya, keşke bu kadar içmeseydim.'' Ne yazık ki biraz geç kalmıştı. Büyüdükçe büyüyordu. Sonunda yere diz çökmek zorunda kaldı. Bir dakika geçmeden diz çökecek yerde kalmamıştı. Dirseğini kapıya dayayıp öbür kolunu başına dolamayı denedi. Daha da büyüyordu. Son bir çare olarak bir kolunu pencereden bir ayağını bacadan dışarı çıkardı ve kendi kendine artık ne olursa olsun dedi. Elimden bir şey gelmez. Acaba ne olacağım? Alice'in talihi varmış. Küçük sihirli şişe sihrin doruğuna varmıştı artık. Alice'in büyümesi durmuştu. Yalnız duruşu çok rahatsızdı. Eh odadan çıkma yolu da görünmediğine göre mutsuzluğuna şaşmamalıyız. Ev çok daha iyiydi, diye söylendi zavallı Alice. Orada boyna büyüyüp küçülme sorunu yoktu bir kere. Sonra yok farenin, yok tavşanın işlerine de koşmuyordum. Neredeyse keşke o tavşan deliğinden inmez olaydım diyeceğim geliyor. Gel gelelim bir çeşit çekiciliği var böylesi bir yaşamın. Acaba başıma ne gelmiş olabilir ki? Benim masalları okurken bu tür olayların gerçekleşemeyeceğine inanırdım. Oysa şimdi ortasındayım. ''Yaşıyorum masalı. Benim hakkımda bir kitap yazılmalı. Evet, mutlaka yazılmalı. Büyüyünce bir kitap yazarım. Yalnız henüz büyük değilim ki.'' Sonra ekledi üzgün bir sesle. ''Hiç değilse burada daha fazla büyüyecek yer yok.'' ''O zaman'' diye düşündü Alice. ''Acaba şimdi olduğundan daha fazla büyümeyecek miyim hiç? Bunun iyi bir yanı var. Hiçbir zaman ihtiyar bir kadın olmamak. Ama bir yandan da durmadan ders çalışmak zorunluluğu. Bu işime gelmez işte. Seni gidi budala Alice seni diye karşılık verdi kendine. Burada nasıl ders çalışırsın? Kendin için yer bulamazken burada kitapların için nasıl bulursun? Böyle konuştu durdu. Bir kendi oluyordu bir karşısındaki. Konuşma iyice kızışmıştı ki dışarıdan bir ses duydu. Durup kulak verdi. ''Meryem! Meryem!'' diyordu ses. ''Hemen eldivenlerimi getir diyorum sana.'' Sonra merdivenlerden küçük ayak sesleri duyuldu. Alice, tavşanın kendisini aramaya geldiğini anlamıştı. Artık tavşandan belki bir kat büyük olduğunu, korkmaya neden kalmadığını hepten unutarak titremeye başladı. Titremesinden ev sarsılıyordu. Çok geçmeden tavşan geldi kapıyı açmaya çalıştı. Ne var ki kapı içeri doğru açılıyordu. Alice'in dirseği de kapıya sıkı sıkıya dayalı olduğu için tüm çabası boşa gitti. Alice onun kendi kendine öyleyse ben de dolanır pencereden girerim dediğini duydu. Aman sakın onu yapayım deme diye düşündü Alice. Tavşanın pencerenin altına kadar gelmesini bekledi. Sonra ansızın elini boşluğa uzatarak onu kapmaya çalıştı. Bir şey yakalayamamıştı. Yine de ufak bir çığlık geldi kulağına. Peşinden bir düşme sesi ve kırılan bir camın şangırtısı. Tavşan herhalde bir hıyar tarlasına falan düşmüştü. Derken öfkeli bir ses, tavşanın sesi ''Bat bat, neredesin?'' dedi. Derken daha önce hiç duymadığı bir ses ''Buradayım beyim, elmaları didikliyorum efendimiz'' dedi. ''Elmaları didikliyorsun ha?'' dedi tavşan öfkeyle. Çabuk koş, koş da beni buradan kurtar. Yine kırılan cam sesi. Söyle bakalım Pat, pencerede ne var? Bir adet. Adet yerine adet diyordu. Dirsek Efendimiz. Hadi oradan kas kafalı, böyle dirsek görüldüğü adet mi? Pencereyi boydan boya kaplıyor. Kaplıyor, kaplıyor ama... Dirsekliğine dirsek. Sobanın orada ne işi var zaten? Çabuk git çek dışarı. Uzun bir sessizlik izledi. Ara sıra Alice'in kulağına fısıltılar geliyordu. Yalnız, tabii hoşlanmıyorum efendimiz. Hiç hoşlanır mıyım? Gibi ya da, sana dediğimi yap ödlek. Alice yine elini uzattı, havayı avuçladı. Bu kez iki ufak çığlık duyuldu. Ardından yine cam şangırtıları. Amma da çok uyar var burada, dedi Alice. Bakalım bundan sonra ne yapacaklar? Keşke söyledikleri gibi pencereden çekebilseler beni. Burada daha fazla kalmak istemiyorum artık. Bir süre daha bir şey duymadan bekledi. Sonunda küçük araba tekerleklerinin tıkırtısıyla hep bir ağızdan konuşan bir sürü ses geldi kulağına. Öteki merdivenden, nerede öbür merdiven? Ben bir merdiven getireceğim. Öbürü Hey buraya getir oğlum. İşte şu köşeye dayayın onları. Yok önce bağlayın birbirini. Yarısına gelmiyor da Tamam olacak yetişecek yetişecek. O kadar da titsizlik etmeyin canım. Hey oğlum şu ipin ucunu yakalasana. Dam taşıyacak mı acaba? Arduvas sallanıyor. Dikkat düşüyor başlarınızı kollayın. Büyük bir gümbürtü. Kim yaptı bunu? Olacak. Bacadan kim inecek? Ben mi? Ben asla. Senin. Ondan bana ne? Benim posta insin. Hey posta. ''Efendi diyor ki, sen inecek misin?'' ''Ya, demek bacadan posta yeri inecek ha?'' dedi Alice. Her şeyi de ona yüklüyorlar. Yerinde olmayı istemezdim doğrusu. Bir kere ocağın içi çok dar. Ama ne de olsa bir tekme savurabilirim galiba. Ayağını elinden geldiğince ocağın içine çekti. Öylece bekledi. Ta ki küçücük bir hayvan, cinsini anlayamamıştı, sürünerek... Pençeleriyle tırmanarak bacadan aşağı, tam onun ayağının bulunduğu yerin üstüne inene kadar. Posteri bu olacak diye söylendi. Sonra sert bir tekme savurarak arkasından ne çıkacağını bekledi. İlkin büyük bir koro yükseldi kalabalıktan. Postaya bakın! Sonra tavşanın sesi. Hey çetin oradaki! Yakala onu! Sonra sessizlik. En sonunda da karma karışık bir takım sesler ''Başını kaldırın biraz konyak durun boğacaksınız ne haber ahbap ne oldu anlatsana anlat bakalım.'' Neden sonra cılız titrek bir ses yükseldi. ''Posta yeri herhalde'' dedi Alice ''Anlayamadım ki yeter eksik olmayın daha iyiceyim şimdi dilim dolaştığından konuşamayacağım bir tek bildiğim var o da acı yatmaz gibi bir şey üstüme geldi.'' Ben de tıpkı top gibi havaya fırladım. Hem de nasıl ahbap dedi ötekiler. Evi ateşe vermeliyiz dedi tavşanın sesi. Alice avazı çıktığı kadar bağırdı. Hele bir deneyin. Dino üstünüze salırım görürsünüz. Her yana bir ölüm sessizliği çöktü. Alice bakalım şimdi ne yapacaklar diye söylendi. Kafaları birazcık çalışsaydı çatıyı sökerlerdi. Bir iki dakika sonra... Yine bir kıpırtıdır başladı. Alice tavşanın şimdilik bir araba dolusu yeter dediğini duydu. Bir araba dolusu ne diye geçirdi içinden. Ama kafasını yormasına gerek kalmadan pencereden küçük çakıllar yağmaya başladı içeri. Bazıları yüzüne çarptı. Buna bir son vermeli diye düşünerek dışarı doğru seslendi. Sakın bir daha yapayım demeyin. Yine ölü bir sessizlik. Alice Yerde duran taşların yavaş yavaş kek dilimlerine dönüştüğünü görünce çok şaşırdı. Hemen kafasında bir şimşek çaktı. Bu keklerden birini yesem mutlaka boyumda bir değişiklik olur. Daha fazla büyümeyeceğime göre de küçülmem gerekir. Keklerden birini ağzına attı. Çok geçmeden kısalmaya başladığını sezdi Sevinç'le. Kapıdan geçebilecek kadar küçülünce dışarı koştu. Küçük hayvanlardan ve kuşlardan bir kalabalık bekleşiyordu dışarıda. Zavallı küçük posta yeri tam ortadaydı. İki Hint domuzu unut tutuyor, şişeden bir şeyler içirmeye çalışıyorlardı ona. Alice görünür görünmez üstüne saldırdılar. O da var gücüyle koştu. Az sonra kendini sık ağaçlı, güvenli bir ormanda buldu. Alice ormanda dolaşırken, ''İlk yapmam gereken şey'' dedi, ''eski boyumu bulmak olacak. Sonra da o güzel bahçeye girmenin bir çaresine bakacağım. Galiba en iyi tasarı bu.'' Gerçekten de bu tasarının üstüne yoktu. Açık ve kolaydı, iyi düşünülmüştü. Tek güçlük, Alice'in işe nereden başlayacağını kestirememesiydi. Ağaçların arasında merakla çevresine bakınıp dururken, başının üstünde acı bir havlama sesi duydu. Hemen yukarı baktı. Dev gibi bir köpek yavrusu, kocaman yuvarlak gözleriyle ona bakıyor, patilerinden birini yavaşça uzatarak dokunmak istiyordu. ''Zavallıcık'' dedi Alice yumuşak bir sesle. Becerebildiği kadar ıslık çalmaya çalıştı. Bir yandan da hayvanın aç olabileceğini, bütün oyalamalarına karşın kendisini bir lokmada mideye indireceğini düşündükçe ödü patlıyordu. Ne yaptığını düşünmeden yerden bir dal parçası aldı. Köpeğe uzattı. Sevinçle havaya fırladı köpek. Sevinçle havlayarak üstüne atıldı. Onu sözde kızdırmaya, çekiştirmeye başladı. Alice ayak altında kalıp ezilmemek için kocaman bir deve dikininin arkasına saklandı. Ne var ki dikenin öbür tarafından çıkar çıkmaz yavru köpek bir daha saldırdı dala ve yakalayayım derken baş aşağı yuvarlandı. Belgiyle oynaşmaya kalkışmak gibi bir şeydi bu. Her an ezilme tehlikesiyle karşı karşıyaydınız. Bunları düşünerek yine deve dikeninin arkasına gizlendi Alice. Yavru köpek dala sık ve kısa saldırılarla girişmeye başlamıştı. Her keresinde birazcık ilerliyor, sonra gerisin geri ta uzaklara koşuyor, bu arada da kısık kısık avlıyordu. Sonunda soluk soluğa, dili bir karış dışarıda, Gözleri yarı kapalı, uzağa bir yere oturdu. Alice için tam kaçma fırsatıydı bu. Hemen yerinden fırladı, yorgunluktan soluğu tükenene kadar koştu. Köpeğin havlaması çok gerilerde kalmıştı. Dinlenmek için bir düğün çiçeğinin sapına yaslandı. Yapraklardan biriyle yelpazelenirken, ''Aman ne de tatlı bir köpekti'' dedi. Ona ne oyunlar öğretebilirdim, boyum elverişli olsaydı tabii. ''Ya...'' Az kalsın unutuyordum. Ne yapıp yapıp yeniden büyümeliyim. Dur bakayım ne yapılabilir acaba? Herhalde bir şeyler yemem gerek. Ama asıl sorun da o ya, ne? Asıl sorun gerçekten neydi? Alice çevresindeki bütün çiçekleri, bütün otları gözden geçirdi. Ama hiçbirini bu iş için yenmeye ya da içinmeye elverişli bulmadı. Yanı başında... Aşağı yukarı kendi boyunda kocaman bir mantar vardı. Onun altına, iki yanına ve arkasına baktıktan sonra aklına geldi. Ne var diye pekala üstüne de bakabilirdi. Parmaklarının ucuna basarak mantarın kenarından tepeye bir göz attı. Tepede kollarını kavuşturup yan gelmiş mavi bir tırtılla göz göze geldi. Tırtıl sessiz sessiz nargilesini tüttürüyordu. Ne Alice umrundaydı, ne dünya. 5. Bölüm Tırtıl'ın Öğüdü Tırtıl ve Alice bir süre ses çıkarmadan birbirlerini süzdüler. Neden sonra tırtıl marpucunu ağzından çıkardı, tembel, uykulu bir sesle Alice'e ''Sen kimsin?'' diye sordu. İnsana konuşmayı sürdürme isteği veren bir başlangıç tümcesi sayılmazdı bu. Alice utana sıkıla, ''Şey ben, ben de şu anda pek bilmiyorum efendim.'' dedi. ''Bu sabah yataktan kalktığımda kim olduğumu biliyordum ama o zamandan bu yana o kadar çok değiştim ki.'' ''O da ne demek?'' dedi Tırtıl sertçe. ''Söylediğini açıkla bakalım.'' ''Açıklayamayacağım efendim.'' dedi Alice. ''Ben kendim değilim ki kendi dediğimi açıklayabileyim anlıyorsunuz ya.'' ''Hiçbir şey anlayamıyorum.'' dedi Tırtıl. Korkarım daha fazla anlatamayacağım dedi Alice terbiyeli terbiyeli. Çünkü ben de anlayamıyorum zaten. Hem sonra bir günde bir sürü boy değiştirmek, kalıptan kalıba girmek de insanın aklını karıştırıyor. Karıştırmaz dedi Tırtıl. Şimdilik sizi öyle gelebilir dedi Alice. Ama bir gün krizalit haline gelip de bir gün geleceksiniz nasıl olsa sonra kelebek olunca size de tuhaf gelecek bu değişmeler değil mi? Hiç de gelmez, dedi Tırtıl. Belki size gelmez, dedi Alice. Siz başka türlü düşünebilirsiniz ama ben kendi hesabıma çok tuhaf bulurdum. Sen ha, dedi Tırtıl küçümsercesine. Sen kimsin ki? Bu sorudan sonra yine konuşmanın en başına döndüler. Alice, Tırtıl'ın böylesine kısa karşılıklar vermesine biraz bozulmuştu. Dimdik durmaya çalışarak çok ciddi bir sesle, Önce siz bana kim olduğunuzu söyleseniz, dedi. O neden, diye sordu Tırtıl. İşte akıl karıştıran bir soru daha. Alice uygun bir karşılık bulamadı. Tırtılın da keyfi iyice katmışa benziyordu. Alice dönüp yürümeye başladı. Tırtıl arkasından, gel buraya, diye seslendi. Sana önemli bir şey söyleyeceğim. Bu iç açıcı bir haberdi doğrusu. Alice döndü geldi. ''Çabuk parlama'' dedi Tırtıl. Alice öfkesini belli etmemek için yutkunarak ''Bu muydu söyleyeceğiniz?'' diye sordu. ''Bu değildi'' dedi Tırtıl. Yapacak başka işi olmadığına göre pek hala bekleyebilirdi Alice. Hem belki Tırtıl duymaya değer bir şey söylerdi. Ama Tırtıl birkaç dakika hiç ağzını açmadı. Nargilesini fokurdattı. Neden sonra kollarını indirdi... Marpucu yine ağzından çıkardı ve ''Demek sen değiştiğini ileri sürüyorsun.'' dedi. ''Öyle değil mi?'' ''Galiba öyle efendim.'' dedi Alice. ''Eskiden bildiğim şeyleri hatırlayamıyorum. On dakikada bir de boyum değişiyor.'' ''Neleri hatırlamıyorsun?'' dedi Tırtıl. ''Söz gelimi kanar yamın süslü temizi söylemeye çalıştım. Ağzımdan bambaşka sözcükler çıktı.'' dedi Alice üzgün bir sesle. ''Anneciğim seni beni söyle bakalım'' dedi tırtıl. Alice kollarını kavuşturarak başladı. Delikanlı dedi ki, ''Bey babacığım kocadın, bak saçların apak olmuş neredeyse, yine de tepe üstü durmaktan usanmadın, bu yaşta yaptığın doğru mu söyle?'' ''Bey baba'' dedi, ''Doğrusu eskiden gençken beynim zedelenir diye korkardım.'' Ama şimdi hiç beynim olmadığına eminken istersem 30 kere 500 kere yaparım. Delikanlı dedi ki, kocadın dedimdi ya. Üstelik bak ne kadar da şişmansın. Yine de demin ters bir takla attın kapıda. De Allah sen nedir senin maksadın? Ey baba dedi. Ben gençken saçları da ağarmış, yumuşaktı, esnekti kemiklerim. Bu merhem sayesinde Kutusu yirmi kuruş, istersen bir kutu da sana satayım. Delikanlı dedi ki, kocadın bu dişlerle, iç yağı dişleyebilirsin olsa olsa. Yine de bak indirdin bir bütün kaz mideye. Bunu nasıl becerdin demeden kemik gaga. Yanıt verdi peder, ben gençken hukukçuydum. Davaları karımla tartışırdım her gece. Çenemin kuvvetini işte buna borçluyum öyle görünüyor ki yeter bana ömrümce delikanlı dedi ki kocadın kim derdi ki yine eskisi gibi iyi görsün bu gözler yine de dengeledin bir yılan balığını burnunun tam ucunda nereden bu hüner yanıtladım işte üç sorunu tamam yeter dedi peder hadi şimdi bas git işine bütün gün usanmadan söylediğin naneler Hadi basket git inmeden bir tekme. Doğrusunu söylemedin, dedi Tırtıl. Pek doğru denemez galiba, dedi Alice çekinerek. Bazı sözcükler değişmiş. Kesin bir sesle, baştan sona yanlış, dedi Tırtıl. Bir iki dakikalık sessizlik oldu. Söze Tırtıl başladı. Ne boyda olmak istiyorsun, diye sordu. Boy konusunda titizlik ettiğim yok, diye atıldı Alice. İnsan durmadan boy değiştirmekten hoşlanmıyor, anlarsınız ya. Anlamıyorum, dedi Tırtıl. Alice karşılık vermedi. Böyle durmadan bozum edilmeye alışmamıştı. Yavaş yavaş sabrı tükeniyordu. Şimdiki boyundan hoşnut musun, dedi Tırtıl. Birazcık daha büyük olmak isterdim mümkünse, dedi Alice. Bir parmak boyunda olmak pek hoş değil. İyi bir boy, çok iyi dedi Tırtıl öfkeyle. Konuşurken dimdik durmaya çalışıyordu. Boyu tam tamına bir parmaktı. Zavallı Alice acıklı bir sesle ama ben o boyda olmayı alışkın değilim ki diye üsteledi kendi kendine. Zavallı hayvancık bu kadar alıngan olmasaydı keşke diye düşündü. Zamanla alışırsın dedi Tırtıl. Sonra marpucu ağzına dayayarak nargilesini fokurdatmaya koyuldu. Bu kez Alice sabırsızlık göstermedi. Onun konuşmasını bekledi. Bir iki dakika sonra tırtıl marpucu ağzından çıkardı. Birkaç kere esnedi, silkindi. Sonra mantardan indi. Otların arasında sürüne sürüne ilerlerken ''Bir yanında büyür, bir yanında küçülürsün.'' dedi. Neyin bir yanı, neyin öbür yanı diye düşündü Alice. Tırtıl onu işitmişçesine mantarın tabii dedi. Az sonra gözden kaybolmuştu. Alice bir iki dakika kadar mantara dalgın gözlerle baktı. İki yanının nereler olduğunu kestirmeye çalıştı. Mantar yüz yuvarlak olduğu için bunu anlamak büsbütün güçtü. Sonunda kollarını açabildiği kadar açarak mantarı sardı Uçlarından birer parça kopardı. Bakalım hangisi, hangisi dedi kendi kendine. Sağ elinden bir parça ısırarak bekledi. Ansızın çenesine alttan bir yumruk yedi. Meğer çenesi ayağına çarpmamış mı? Bu beklenmedik değişme onu çok ürkütmüştü. Ama öyle hızla kısalıyordu ki yitirilecek vakti yoktu. Hemen işe koyuldu. Öbür parçadan da bir lokma ısıracaktı. Cenesi ayaklarını öylesine bastırıyordu ki ağzını açacak yer kalmamıştı ama sonunda açtı ve sol elindeki parçadan bir lokma ısırabildi. İşte sonunda başım kurtuldu diye sevinçle haykırdı Alice ama çok geçmeden sevincin yerini korku aldı. Omuzları görünürlerde yoktu. Aşağı baktığı zaman son derece uzun bir boyun görünüyordu. Yalnızca... Çok aşağılardaki yeşil yapraklar denizinden yükselen incecik bir sap. Bu yeşillik de ne ola dedi Alice. Ya omuzlarım nereye gitmiş olabilir? Ah benim zavallı ellerim nasıl oluyor da sizi göremiyorum. Konuşurken ellerini de oynatıyordu ama bundan hiçbir sonuç alamadı. Uzaklardaki yeşil yapraklarda bir kımıltı oluyordu o kadar. Ellerini başına götürmenin yolunu bulamayınca başını onlara götürmeyi denedi. Boynunun kolayca her yöne döndüğünü, yılan gibi kıvrılıp bükülebildiğini görünce çok sevindi. Tam boynuyla yumuşak bir zikzak çizerek yaprakların arasına, bu yaprakların demin altında dolaştığı ağaçların tepelerinden başka bir şey olmadığını anlamıştı. Dalmak üzereydi ki keskin bir ıslık duyarak başını çekti. Koca bir güvercin üstüne doğru gelmiş kanatlarıyla deli gibi yüzüne vuruyordu. ''Yılan!'' diye bağırdı güvercin. Alice haklı bir öfkeyle ''Yılan falan değilim ben!'' diye bağırdı. ''Çekil başımdan!'' ''İşte bir daha söylüyorum yılansın!'' dedi güvercin. Bu kez sesi oldukça yumuşaktı. Sonra içini derin derin çekerek ekledi. Her şeyi denedim ama onlarla baş edemedim. ''Ne dediğinizi hiç mi hiç anlayamadım?'' dedi Alice. ''Ağaçların kovuklarını mı denemedim?'' ''Setleri, çitleri mi denemedim?'' diye devam etti güvercin. Alice bakmıyordu bile. ''Ama şu yılanlar yok mu? Onlara yaranmanın yolu yok.'' Alice'in kafası gittikçe karışıyordu. ''Gel gelelim güvercin sözünü bitirene kadar bir şey söylemenin yararı yok.'' diye düşündü. ''Sanki kuluçkaya yatmak az dertmiş gibi bir de yılanları gözlemem gerekiyor gece gündüz. Üç haftadır gözümü kırpmadım.'' Güvercinin ne demek istediğini yavaş yavaş anlayan Alice, ''Canınızın bunca sıkılmasına gerçekten üzüldüm.'' dedi. Güvercinin sesini büsbütün yükseltti. Bağırırcasına ''Tam ormanın en yüksek ağacını buldum.'' diye sözünü sürdürdü. ''Tam yılanlardan kurtuldum.'' diye bayram ediyordum. Bu kez de kıvrıla kıvrıla gökten indi başıma. Pis yılan. Ama size yılan olmadığımı söyledim dedi Alice. ''Ben şey, şeyim.'' ''Peki nesin sen?'' diye sordu güvercin. ''Bir şeyler uydurmaya çalışıyorsun, besbelli.'' ''Ben, ben küçük bir kızım.'' dedi Alice. Sesi kuşkuluydu. O gün geçirdiği değişiklikleri hatırlamıştı. Güvercin onu küçümseyerek ''Hadi canım, sen de.'' dedi. ''Ben zamanında sürüyle küçük kız gördüm ama bu kadar uzun boylusuna hiç rastlamadım.'' ''Yoo.'' Sen bal gibi yılansın. Boşuna yalan söyleme. Herhalde şimdi de ömründe ağzına hiç yumurta koymadığını söyleyeceksin bana. Tabii ki yumurta yedim, dedi Alice doğru sözlü bir çocuk olarak. Ama biliyorsunuz küçük kızlar da yılanlar kadar çok yumurta yerler. Söylediklerine inanmıyorum, dedi güvercin. Ama gerçekten yiyorlarsa onlar da bir çeşit yılandır bence. Bu düşünce Alice'e o kadar değişik geldi ki bir iki dakika hiç konuşmadı. Güvercin de sözlerine şunları ekleme olanağı buldu. Sen yumurta peşindesin bunu iyi biliyorum. Yoksa ister küçük kız ol ister yılan bana göre bir. Bana göre hiç de bir değil diye atıldı Alice. Hem ben buraya yumurta için gelmedim. Gelsen bile senin yumurtalarını ne yapayım? Çiğ yumurta sevmem ki. Güvercin yuvasına yerleşirken Defol git öyleyse dedi ters ters. Alice, ağaçların arasına büzülmek için elinden geleni yaptı. Boynu durmadan dallara takılıyor, o da her iki adımda bir durup boynunu çözmeye çalışıyordu. Bir süre sonra hala mantar parçalarını tuttuğu aklına geldi. Dikkatli işe girişti. Önce birini, sonra öbürünü dişliyor, bazen uzayıp bazen kısalıyordu. Sonunda eski boyunu buldu. Asıl boyundan uzaklaşalı o kadar çok geçmişti ki, Önceleri bir tuhaflık kapladı içine ama birkaç dakika sonra alıştı. Her zamanki gibi kendi kendine konuşmaya başladı. Tasarımın ilk yarısı gerçekleşti işte. Şu değişmeler de insanın kafasını anma karıştırıyor. Bir dakikadan bir dakikaya ne olacağımı kestiremiyorum. Ne olursa olsun işte asıl boyuma geldim. Şimdi yapılacak şey o güzel bahçeye girmek. Ama nasıl acaba? Söylenirken ortasında alt yedi karış büyüklüğünde bir ev bulunan bir alana gelmişti. Bu evde kimler oturursa otursun diye düşündü. Karşılarına bu boyda çıkamam. Korkudan akıllarını oynatırlar sonra. Sağ elindeki parçadan bir lokma aldı ve boynu bir karışa inene kadar eve yaklaşmadı. 6. Bölüm Domuzun Tuzu Biberi Bir iki dakika durup eve baktı. Ne yapacağını düşündü. Tam o sırada üniformalı bir uşak korudan çıkarak o yana doğru geldi. Adamın uşak olduğunu üniformasından anlamıştı. Yoksa yüzüne bakıp karar verecek olsaydı balık derdi. Kapıyı hızlı hızlı yumruklamaya başladı. Üniformalı başka bir uşak açtı kapıyı. Yüz yuvarlak bir yüzü, kurbağa gibi patlak gözleri vardı. Alice... Her iki uşağın da başlarını gür buklelerle kaplayan pudralanmış peruklar takmış olduklarını fark etti. Ne olup bittiğini merak ediyordu. Bir şeyler duyabilmek umuduyla korudan usul usul çıktı. Balık uşak koltuğunun altından neredeyse kendi boyuna yaklaşan bir zarf çıkarıyordu. Mektubu öbürüne uzatıp ciddi bir sesle ''Düşes hazretlerine kraliçenin çelik çomak partisi için yolladığı çağrı'' dedi. Kurbağa Uşak aynı ciddi sesle söylenenleri yineledi. Yalnız sözcüklerin düzenini biraz değiştirerek kraliçeden düşese çelik çomak partisi için çağrı. Sonra yerlere kadar iyilerek birbirlerini selamladılar. Bu arada saçları birbirine dolaşarak düğüm verdi. Alice buna öyle güldü ki kahkasını duymasınlar diye ormana kaçmak zorunda kaldı. Başını yine uzattığında balık uşak gitmişti. Öbürü de kapının yanına yere çökmüş aptal aptal göğe bakıyordu. Alice çekingen adımlarla yaklaşıp kapıya vurdu. ''Kapıya vurmanın hiçbir yararı yok.'' dedi uşak. ''İki nedenden ötürü. Birincisi ben de senin gibi kapının dışındayım. İkincisi içeride öyle bir gürültü var ki kimse vurduğunu duyamaz.'' Gerçekten de içeriden son derece acayip bir gürültü geliyordu. Arda arkası kesilmeyen bir uluma ve aksırma, ara sıra da sanki bir tabak ya da çaydanlık paramparça oluyormuş gibi büyük bir şangırtı. O zaman lütfen nasıl içeri gidebileceğimi söyler misiniz?" dedi Alice. Uşak onu aldırmadan devam etti. "Kapı ikimizin arasında olsaydı, o zaman vurmanın bir anlamı olurdu belki." dedi. "Söz gelimi sen içeride olsaydın ''Vururdun. Ben açınca da dışarı çıkabilirdin.'' Konuşurken bir yandan da durmadan göğe bakıyordu. Alice bunu çok ayıp buldu. ''Ama belki de elinde değil.'' dedi kendi kendine. Gözleri başının tepesine öyle yakık ki. Yalnız hiç değilse sorulara karşılık vermesi gerekir. ''İçeri nasıl gireceğim?'' diye yineledi yüksek sesle. ''Ben yarına kadar buradayım.'' dedi uşak. O anda evin kapısı açıldı bir tabak uçtu dışarı, dost doğru uşağın kafasını burnunu sıyırıp geçti. Arkasındaki ağaçlardan birine çarptı, tuzla buz oldu. Ya da öbür güne kadar dedi uşak hiçbir şey olmamışçasına. Alice sesini iyice yükselterek içeri nasıl gireceğim diye sordu yine. Bakalım hiç girebilecek misin ki dedi uşak. Hepsinden önce bunu yanıtlamak gerek. Doğruydu. Ama Alice bunun yüzüne söylenmesinden hoşlanmamıştı. ''Bu yaratıkların tartışma şekli ne korkunç.'' diye mırıldandı kendi kendine. ''İnsanı deli edecekler.'' Uşak bu arada dediklerini ufak değişikliklerle yineliyordu. ''Burada'' dedi ''Günlerce oturacağım, günlerce.'' ''Peki ama ben ne yapacağım?'' dedi Alice. ''Canın ne isterse'' dedi uşak ıslık çalmaya başladı. ''Öf, bununla konuşmaktan bir şey çıkmayacak.'' dedi Alice umutsuzluk içinde. Bu dalanın biri. Kapıyı açıp içeri girdi. Kapı baştan başa duman kaplı geniş bir mutfağa açılıyordu. Düşes tam ortada, üç bacaklı bir taburenin üstünde bir bebek emziriyor, aşçı ocağın üstüne eğilmiş, içi herhalde çorba dolu bir kazanı karıştırıyordu. Alice aksırığını tutmaya çalışarak, bu çorbanın biberi çok fazla galiba, diye söylendi. Hava öylesine biber doluydu ki düşes bile aksırıyordu ara sıra. Bebeğe gelince hiç durmadan aksırıyor, bir uluyor, bir aksırıyordu. Mutfakta bulunanlardan aksırmayan, aşçıyla ocağın yanında yatan, sevincinden ağzı kulaklarına varmış iri bir kediydi. Affedersiniz efendim dedi Alice çekinerek söze önce kendisinin başlamasının yakışı kalıp almadığını düşünüyordu. Acaba kediniz neden böyle gülüyor? ''Bankara kedisidir de ondan.'' ''Ahmak domuz.'' dedi düşes. Son sözcüğü öyle hırslı söylemişti ki Alice neredeyse yerinden sıçrayacaktı. Ama çok geçmeden bunun kendisine değil bebeğe söylenmiş olduğunu görerek yüreklendi, söze devam etti. ''Bankara kedilerinin boyuna gülümsediğini bilmiyordum. Aslına bakarsanız kedilerin gülümseyebileceğini düşünmemiştim.'' ''Bütün kediler gülümseyebilir.'' dedi düşes. Çoğu da gülümser. Ben gülümseyenini görmemiştim, dedi Alice kibarca. Konuşmanın uzaması hoşuna gitmişti. Sen zaten görmemişin birisin, dedi düşes. Sözün doğrusu bu. Alice bu yanıttaki havayı hiç beğenmemişti. Başka bir konu açmanın iyi olacağını düşündü. O bir konu kararlaştıra dursun, aşçı çorba kazanını ocaktan indirmiş... Eline ne geçerse düşesle bebeğin üstüne fırlatmaya koyulmuştu. Önce maşa ile kürek, arkasından tabak çanak yağmurudur başladı. Düşes üstüne yağnlara aldırmıyordu. Bebek zaten uyuyup duruyordu. Canının yanıp yanmadığını anlamaya olanak yoktu. Alice korkudan ödü kopmuş, durduğu yerde sıçrıyordu. "Ne olursunuz? Yapmayın. Kendinize gelin." diye bağırıyordu. Koskocaman bir tencere uçarak geldi bebeğin burnunu sıyırdı. Gitti o güzelim burun diye haykırdı Alice. Herkes kendi işine baksa diye humurdandı düşes. Dünya şimdikinden daha hızlı dönerdi mutlaka. Alice birazcık bilgi gösterisi yapacak fırsat çıktığına sevinmişti. Ama bunun ne yararı olurdu ki dedi. O zaman geceyi gündüzü bir gözünüzün önüne getirin biliyorsunuz. Dünya ekseninin çevresinde 24 saatte bir döner. Dediğiniz gibi olursa bu dönüş hızı baltalanmış olur. Balta dedin de aklıma geldi, dedi Düşes. Kafasını vuruver şunun. Alice, aşçının söylenileni anlayıp anlamadığını kestirebilmek için o yana baktı kuşkuyla. Ama aşçı oralı değildi, çorbayı karıştırıp duruyordu. Alice sözünü tamamladı. 24 saatte galiba, 12 miydi yoksa ben... ''Lütfen canımı sıkma.'' dedi Düşes. ''Sayılara katlanamam zaten.'' Sonra çocuğunu sallamaya koyuldu. Emzirirken bir yandan da ona ninni gibi bir şey söylüyordu. ''Haşlayın oğlunuzu ıslatın hapşırınca Dandini dandini dastana Karınca kararınca Koro aşçının ve bebeğin de katılmasıyla ınga. Inga! Düşes nininin ikinci dörtlüğünü söylerken bebeği deli gibi bir aşağı bir yukarı sallamaya başladı. Zavallıcığın ulumasından Alice sözleri güçlükle duyabildi. Ben terslerim oğlumu döverim hapşırınıca bol biberli bürülüce yesin oğlum doyunca Inga! Inga! Düşes bebeği Alice fırlatarak ''Al istersen biraz da sen salla şunu. Benim hazırlanmam gerek.'' dedi. ''Gidip kraliçeyle çelik çomak oynayacağım.'' Ve telaşla odadan çıktı. Aşçı bir tava fırlattı arkasından ama bir yerine gelmedi. Alice güçlükle yakaladı bebeği. Eciş bücüş bir yaratıktı bu bebek. Kollarıyla bacakları dört bir yana uzuyordu. ''Tıpkı deniz yıldızı gibi.'' diye düşündü Alice. ''Zavallıcık buhar makinesi gibi su duruyor.'' Bir büzülüyor bir kısılıyordu. Onu doğru dürüst kavrayana kadar canı çıktı Alisin Onu kucağında taşımanın çaresini bulunca bebeği önce düğümlüyor sonra da çözülmesini önlemek için sağ kulağıyla sol ayağını sıkı sıkı tutuyordu. Dışarı açık havaya çıkardı. Giderken bu çocuğu da götürmezsem diye düşündü. Bir iki güne kalmaz öldürürler zavallıyı. Onu burada bırakmak düpedüz cinayet olur. Son sözleri yüksek sesle söylemişti. Bebecik ona yanıt veriyormuşçasına homurdandı. Hapşırığı geçmişti şimdi. Homurdanıp durma dedi Alice. Meramını böyle anlatmak ayıptır. Bebek yine homurdandı. Alice bu kez ne olduğunu anlamak için onun yüzünü inceledi. Hiç kuşkusuz bebeğin burnu yukarı doğru fazlaca kalkıktı. İnsan burnundan çok domuz burnuna benziyordu. Gözleri de bebek gözü olarak çok ufaktı. Kısacası Alice gördüğü manzaradan hiç hoşlanmadı. Belki hıçkırıyordu o yüzdendir diye düşündü ve yine bebeğin gözlerine baktı. Yaş var mı? Yok mu? Hayır hayır, yaş falan yoktu. Niyetin domuzlaşmaksa şekerim, dedi ciddiyetle. Seninle hiçbir alışverişim kalmaz. Aklını başına devşir. Zavallı yaratık yine hıçkırdı ya da homurdandı, artık hangisi ise. Bir süre İkisi de ses çıkarmadılar. Alice, eve götürsem ne yaparım bu yaratığı diye düşünmeye başladığı sırada bebek yine homurdandı. Homurtunun şiddetinden korkan Alice şaşkın şaşkın onun yüzünü incelemeye koyuldu. Artık hiç kuşkusu kalmamıştı. Bebek halis mulis domuzdu. Onu kucakta taşımanın anlamı yoktu artık. Küçük hayvanı yere bıraktı. Onun usul usul ormana doğru koştuğunu görünce içi rahatladı biraz. Büyüseydi çok çirkin bir çocuk olacaktı diye düşündü. Ama domuz ölçülerine göre pek güzel bence. Tanıdığı çocuklar içinde domuz olmaya elverişli sayılabilecekleri gözünün önüne getirdi. İnsan bunun yöntemini bir bilse diye söylenirken biraz ötede bir ağacın dalına kurulmuş mankara kedisini görünce yüreği hopladı birden. Kedi Alice görünce gülümsedi. İyi huylu birine benziyordu Alice kalırsa. Yine de pençeleri çok uzundu. Sıra sıra kocaman dişleri vardı. Yani saygılı davranmak gerekiyordu. "Pankarı pisisi," diye söze başladı Alice. Çekinerek konuşuyordu. Çünkü kedinin bu addan hoşlanıp hoşlanmayacağını kestirememişti. Pisinin yüzü daha bir aydınlandı. "Tamam, hoşuna gitti galiba," diye düşündü Alice ve sözünü tamamladı. Lütfen söyler misin bana buradan ne yana gidebilirim? Bu gitmek istediğin yere bağlı dedi kedi. Neresi olursa olsun önemi yok dedi Alice. O zaman ne yana gitsen olur dedi kedi. Alice sözünü açıklamak amacıyla yeter ki bir yere varayım diye ekledi. Tabii varırsın dedi kedi. Yürümekten yılmazsan bir yere varırsın elbet. Alice bu doğruya karşı çıkılamayacağını sezdi. Başka bir soru denedi. Buralarda nasıl insanlar oturuyor? Kedi sağ patisiyle bir yuvarlak çizerek ''Şurada'' dedi. ''Bir şapkaca oturur. Şurada da'' Öbür patisini salladı. ''Bir mart tavşanı. Hangisine istersen git. İkisi de delidir.'' ''Ben deliler arasında ne yapayım?'' dedi Alice. ''Başka çaren yok ki'' dedi kedi. ''Hepimiz deliyiz burada. Ben deliyim, sen delisin.'' Benim deli olduğumu nereden çıkarıyorsun? Mutlaka delisindir, dedi kedi. Yoksa burada ne işin var? Alice bunun deli olduğunu kanıtlamadığını düşündü. Yine de sözüne devam etti. Peki sen deli olduğunu ne biliyorsun? Şimdi bak, dedi kedi. Köpek deli değildir, tamam mı? Tamam herhalde, dedi Alice. Şimdi, dedi kedi. Köpek kızınca hırlar, sevinince de kuyruğunu sallar, biliyorsun. Bense sevinince hırlar, kızınca kuyruğumu sallarım. Demek ki ben deliyim. Seninkine hırlamak değil, mırlamak denir, dedi Alice. Ne denirse densin, dedi kedi. Sen bugün kraliçeyle çelik çomak oynayacak mısın? Çok isterdim, dedi Alice. Yazık ki daha çağrılmadım. Orada görüşürüz, dedi kedi. Sonra gözden kayboldu. Alice buna pek şaşmamıştı. Başına acayip şeyler gelmesine alışıktı. Kedinin oturduğu yere bakarken yine gördü onu. ''Az daha unutuyordum.'' dedi kedi. ''Bebeğe ne oldu Allah'ı sen?'' ''Domuz oldu.'' diye yanıtladı Alice. Kedinin apansız geri dönüşünde olağanüstü hiçbir yan yokmuş gibi durgundu. ''Ben bilmiştim zaten.'' dedi kedi. Yine kayboldu. Alice bir süre bekledi belki gelir diye ama Kedi gelmedi. Alice de bir iki dakika sonra Mart tavşanının oturduğu yöne doğru yürümeye başladı. Şapkacı çok gördüm diye söyleniyordu. Mart tavşanı görülmeye değer. Hem belki de Mayıs ayında olduğumuza göre Mart'taki kadar azılı deli değildir. Konuşurken yukarı baktı. Bir de ne görsün? Kedi yeni bir ağacın dalına kurulmamış mı? Domuz mu dedin muz mu dedi kedi. Domuz dedim diye yanıt verdi Alice. Kuzum, ikide bir böyle görünüp kaybolmaktan vazgeçsene. insan serseme dönüyor. Pekala, dedi kedi ve bu keresinde yavaşça kayboldu. Önce kuyruğunun ucu, en sonunda da gülümseyişi. Öyle ki kendisi gittikten sonra bile gülümseyişi kaldı bir süre. İşe bakın, dedi Alice. Gülümsemesiz kedi çok görmüştüm. Ama kedisiz gülümsemeye hiç rastlamamıştım. Hayatımda bundan acayip şey görmedim. Biraz yürüdükten sonra Mart tavşanının evini gördü. Herhalde o ev olacaktı çünkü bacalar kulak biçimindeydi. Dam da kürkle kaplanmıştı. Ev öyle kocamandı ki Alice sol elindeki mantar kalıntısından bir iki lokma almadan yaklaşmaya cesaret edemedi. Boyu üç karışı olana kadar bekledi. Ondan sonra bile ürkek kadınlarla yürüdü. Ah diyordu. Ya deliliği üstündeyse? Keşke şapkacıyı görmeye gitseydim demek geliyor içimden. 7. Bölüm Delilerin Düğünü Evin önündeki bir ağacın altına sofra kurulmuştu. Mart tavşanıyla şapkacı çay içiyorlardı. Aralarında bir de horul horul uyuyan tarla faresi vardı ki onu yastık olarak kullanıyorlardı. Dirseklerini ona dayıyor, onun başının üstünden sarkıp konuşuyorlardı. Fare ne kadar sıkıntıdadır kim bilir diye düşündü Alice. Neyse ki uyuyor da farkında değil. Masa oldukça büyüktü ama üçü de nedense bir köşeye sıkışmışlardı. Alice'in geldiğini görünce yer yok, yer yok diye bağırdılar. Alice içerlemişti buna. Dolu yer var diyerek masanın öbür ucundaki geniş koltuğa oturdu. ''Biraz şarap buyurun'' dedim Mart tavşanı içtenlikle. Alice bakındı çaydan başka bir şey göremedi masanın üstünde. ''Şarap göremiyorum'' dedi. ''Şarap yok ki'' dedi Mart tavşanı. ''O zaman niye ikram ettiniz? Herhalde buna incelik denmez'' dedi Alice öfkeyle. ''Çağrılmadan gelip oturmaya da incelik denemez'' dedi Mart tavşanı. ''Sizin masanız olduğunu bilmiyordum'' dedi Alice. Üç kişi için hazırlanmamış ki. Saçınızı kesmek gerek, dedi şapkacı. Bir süredir ilgiyle inceliyordu Ali'si. Daha ağzını ilk açıyordu. Kişisel özellikleri tartışmak kabalıktır, dedi Alice sert bir sesle. Bunu bilmeniz gerek. Şapkacı bu sözleri duyunca gözlerini fal taşı gibi açtı. Ama ağzından yalnızca şu sözler çıktı. Kuzgun neden yazı masasına benzer? ''Eğlence şimdi başlıyor işte.'' diye düşündü Alice. İyi ki bulmaca sormaya başladılar. Sonra yüksek sesle ekledi. ''Bulabileceğim galiba.'' ''Yani bulmacanın yanıtını bulabileceğim mi demek istiyorsun?'' dedi Mart tavşanı. ''Tabii ya.'' dedi Alice. ''O zaman ne demek istiyorsan onu demen gerekir.'' ''Diyeceğim.'' diye atıldı Alice. ''Yani ne diyorsan onu demek istiyorum. İkisi de aynı kapıya çıkar.'' ''Hiç de çıkmaz.'' Dedi şapkacı. O zaman yediğimi görüyorum. Demekle gördüğümü yiyorum demek de aynı kapıya çıkar diyeceksin. O zaman diye ekledi mart tavşanı. Bulduğumu severimle sevdiğimi bulurum da aynı kapıya çıkar diyeceksin. O zaman diye ekledi tarla faresi. Uykusunda konuşuyor gibiydi. Uyuduğum zaman soluk alırım demekle Soluk aldığım zaman uyurum demek de aynı kapıya çıkar diyeceksin. Sana göre ikisi de bir, dedi şapkacı ve konuşma kesildi. Birkaç dakika sessiz sessiz oturdular. O ara Alice, kuzgunlar ve yazı masaları üstüne aklında ne kaldıysa bir bir hatırlamaya çalıştı. Ama pek bir şey hatırlayamadı. Sessizliği bozan şapkacı oldu. Alice'e dönerek, bugün ayın kaçı? diye sordu. Saatini cebinden çıkarmış, kaygılı gözlerle inceliyor, ara sıra sallayıp kulağını tutuyordu. Alice bir süre düşündü sonra gördü dedi. İki günlük bir fark diye içini çekti şapkacı. Öfkeyle mart tavşanını süzdü. Ben sana o tereyağı işe yaramaz dememiş miydim? En iyi cins tereyağı dedi mart tavşanı ezile büzüle. Şapkacı olabilir ama diye homurdandı. İçine ekmek kırıntısı falan karışmış herhalde. Ekmek bıçağıyla sürmeyecektin. Mart tavşanı saati aldı, üzüntüyle inceledi. Sonra çay fincanına daldırdı, yine inceledi. Ama ilkinden daha uygun bir özür bulamadı. Gerçekten en iyi cins tereyağı, inan bana. Alice, onun omzunun üstünden eğilmiş, ilgiyle bakıyordu. Ne tuhaf saat, dedi. Ayın kaçı olduğunu gösteriyor da, ''Saatin kaç olduğundan haberi yok.'' ''Niye göstersin?'' diye mırıldandı şapkacı. ''Senin saatin kaç yılında olduğumuzu gösteriyor mu?'' ''Göstermiyor tabii.'' diye atıldı Alice. Çok uzun bir süre aynı yılda kalıyor da ondan. ''Benimki de öyle işte.'' dedi şapkacı. Alice'in aklı son derece karışmıştı. Şapkacı'nın anlatımı anlamsızmış gibi geliyordu ona. ''Gel gelelim söz dizimi kurallarına uygundu.'' Elinden geldiğince kibar bir sesle ''Doğrusu dediğinizi tam anlayamadım'' dedi. ''Tarla faresi yine uykuya daldı'' dedi şapkacı. Onun burnundan aşağı biraz sıcak çay boşalttı. Tarla faresi ''Tabii, tabii'' dedi. ''Ben de şu anda aynı şeyi düşünüyordum.'' Şapkacı Alice e dönerek ''Bulmacayı çözebildin mi?'' diye sordu. ''Hayır, pes ediyorum'' diye karşılık verdi Alice. Neymiş yanıtı? Ben de bilmiyorum ki, dedi şapkacı. Ben de, dedi Mart tavşanı. Alice bıkkınlıkla içini çekti. Zamanı böyle yanıtsız bulmacalar sormakla harcayacağınıza daha yararlı bir iş yapsaydınız. Sen de zamanı benim kadar iyi bilseydin, dedi şapkacı. Onu harcamaktan söz açmazdın. Ondan daha saygıyla söz ederdin. Ne demek istediğinizi anlamadım dedi Alice. Şapkacı küçümsercesine başını salladı. Tabii anlamazsın. Mutlaka zamanla hiç görüşmemişsindir. Belki de, dedi Alice, sakıngan olmaya çalışarak. Yalnız bildiğim bir şey var. Piyano çalarken ayağımı vurup zaman ölçmeye çalışırım. Tamam, şimdi anlaşıldı, dedi şapkacı. Vurulmaya hiç gelmez o. Onunla iyi geçinmeye çalışsaydın, saati senin keyfine göre işletirdi. Ne istersen yapardı. Diyelim ki saat sabahın sekizi, tam derse başlama zamanı. Zamanın kulağını bir fısıldardın, bir de bakardın ki göz açıp kapayana kadar saat bir buçuk olmuş yemek saati. Keşke yemek saati olsaydı, diye söylendi Mart tavşanı. Gerçekten ne iyi olurdu, dedi Alice, düşünceliydi. Ama o zaman da acıkmazdım ki. Başlangıçta acıkmazdım belki, dedi şapkaca. Ama yelkovanla akrebi istediğin kadar bir buçukta tutabileceğine göre ''Siz öyle mi yapıyorsunuz?'' diye sordu Alice. Şapkacı dertli dertli başını salladı. ''Nerede?'' dedi. ''Geçen Mart kavga ettik. Bu delirmeden hemen önce. Çay kaşığıyla Mart tavşanını gösteriyordu. Kupa kraliçesinin verdiği büyük konserdeydik. Ben şu şarkıyı söyleyecektim. ''Yarasacık, yarasacık, parıltın nerede?'' ''Parılda dur, parılda dur, ışık ver dereye.'' ''Bu şarkıyı bilirsin belki.'' ''Bunu çok andıran bir başka şarkı duymuştum.'' dedi Alice. ''Şöyle devam ediyor.'' dedi şapkacı. ''Yarasacık, yarasacık, uçarsın her yere. Kocaman bir tepsi gibi yüzersin göklerde. Parılda dur, parılda dur.'' Şapkacı şarkının burasına gelince... Tarla faresi şöyle bir silkindi, uykusunda mırıldanmaya başladı. Parılda dur, parılda dur, parılda dur, parılda dur. Öylesini uzattı ki sonunda sussun diye çimdiklemek zorunda kaldılar. Daha ilk dörtlüğü bitirmeme kalmadan, dedi şapkacı, kraliçe zamanımızı öldürüyor, burun kafasını diye haykırdı. Ne vahşilik, diye bağırdı Alist. O günden beri, dedi şapkacı dertli bir sesle, ''Zaman hiçbir dileğimi yerine getirmiyor. Artık saat hep altı.'' Alice'in kafasında bir şimşek çaktı. ''Onun için mi masada bu kadar çok çay takımı var?'' ''Tabii ya.'' diye içini çekti şapkacı. ''Hep çay saati takımları yıkayacak vakit bulamıyoruz ki.'' ''Herhalde boyna yer değiştirip duruyorsunuz.'' dedi Alice. Şapkacı, Öyle tabii dedi. Takımlar kirlendikçe. Alice yüreklilik göstererek sordu. İyi ama yeniden başa dönünce ne oluyor? Mart tavşanı esniyerek sözü kesti. Konuyu değiştirsek? Canım sıkıldı benim. Hadi genç bayan bize bir masal anlatsın. Alice telaşlanmıştı. Korkarım hiç masal bilmiyorum dedi. O zaman tarla faresi anlatır diye haykırdılar ikisi birden. ''Uyan, terla faresi uyan!'' ve zavallıyı iki yandan çimdiklediler. Terla faresi usulca gözlerini açtı. Kısık, cılız bir sesle ''Uyumuyordum ki!'' dedi. ''Bütün söylediklerinizi bir bir duydum.'' ''Bize bir masal anlat!'' dedim Mart tavşanı. ''Lütfen!'' diye yalvardı Alice. ''Ama çabuk ol!'' diye ekledi şapkacı. ''Yoksa bitirmeden yine uyumaya başlayacaksın!'' Tarla faresi çabucak söze başladı. Bir varmış, bir yokmuş. Üç küçük kız kardeş varmış. Adları da Elsi, Lacy ve Tilly'miş. Bir kuyunun dibinde otururlarmış. Yeme içme konusuyla her zaman ilgilenen Alice hemen sordu. ile yaşarlarmış? Biraz düşündükten sonra gün balıyla demiş tarla faresi. Alice onu kırmamaya çalışarak, ''Ama olur mu?'' dedi. ''Hep bal yerlerse hastalanırlar.'' ''Hastalanmışlar.'' dedi tarla faresi. ''Hem de çok kötü hastalanmışlar.'' Alice böylesine acayip bir yaşama biçimini gözlerinin önüne getirmeye çalıştı ama aklının büsbütün karıştığını görünce başka bir soru sormaya karar verdi. ''Peki neden kuyunun dibinde oturuyorlarmış?'' ''Biraz daha çay almaz mısın?'' dedi tavşan Alice'e. Çok ciddiydi. Daha ağzıma bir şey koymadım, dedi Alice kırgın bir sesle. Biraz daha almam söz konusu değil. Yani biraz daha az alman, dedi şapkacı. İçten daha fazlasını almak çok kolay olsa gerek. Kimse senin fikrini sormadı, dedi Alice. Şimdi kim kişisel tartışmalara giriyor bakalım, dedi şapkacı çalımla. Alice bu söze ne karşılık vereceğini kestirememişti. Onun için çayla tereyağlı ekmeğe uzandı. Sonra tarla faresine dönerek sorusunu yineledi. Neden kuyunun dibinde oturuyorlarmış? Tarla faresi yine bir iki dakika kadar düşündükten sonra gün balık kuyusuymuş da ondan dedi. Alice tam olmaz öyle şey diye parlayacaktı ki şapkacıyla mart tavşanı dediler. Tarla faresi suratını asarak terbiyeni takınamıyorsan dedi masalı lütfen kendin bitir. Ne olur devam edin diye yalvardı Alice. Bir daha sözünüzü kesmeyeceğim. Herhalde bir tane de o türkuyu varmış. Fare haklı olarak öfkelenmişti. Bir tane daha diye anlatmaktan caymadı. Bu üç küçük kız kardeş boyna çekip dururlarmış. Ne çekip dururlarmış? diye sordu Alice. Verdiği sözü unutmuştu. Bu kez hiç düşünmeden yanıtı yapıştırdı tarla faresi. Ne çekecekler? Gün balı tabii. Çapkacı atıldı. Lafını balla kestim. Temiz bir fincan istiyorum. Lütfen birer iskemle kayalım. Bu arada yerini değiştirmişti. Tarla faresi onu izledi. Mart tavşanı tarla faresinin yerine geçti. Alice de hiç istemeden mart tavşanının yerine oturdu. Bu değişiklikten tek yararlanan şapkacı olmuştu. Alice'in durumu eskisinden de kötüydü. Çünkü mart tavşanı süt çanağını tabağına devirmişti biraz önce. Alice tarla faresini bir daha gücendirmeyi göze alamıyordu. Söze çekinerek başladı. ''Halnız anlayamadığım bir nokta var. Gün balını nereden çekiyorlarmış?'' ''Suyu ancak su kuyusundan çekebileceğimize göre'' dedi şapkacı. Gün balını da ancak gün balık kuyusundan çekebiliriz, değil mi küçük Sersem? Ama onlar kuyunun içindeydiler zaten, dedi Alice. Tarla faresine şapkacının söylediklerini duymamış gibi göründü. Tabii, dedi tarla faresi, bal gibi kuyunun içindeler. Bu yanıt Alice'i öylesine şaşırttı ki bir süre hiç kesmeden tarla faresinin anlattıklarını dinledi. Tarla faresi esniyor, gözlerini ovuşturuyordu. Çok uykusu gelmişti. Çekip duruyorlarmış ya, dedi. Ç harfiyle başlayan her şeyin resmini. Neden Ç ile? dedi Alice. Neden olmasın? dedi Mart tavşanı. Alice sustu. Tarla faresi o ara gözlerini kapatmıştı. Neredeyse dalıyordu. Ama şapkacıdan çimdiği yiyince, küçük bir çığlık kopararak silkindi, sözünü bağladı. Ç ile başlayan her şey, söz gelimi, Çil horoz, çay, nane çalmak, sonra çokluk, çok çok şu kadar diye bir deyim vardır bilirsin. Hiç çokluğun resmini gördün mü? Nasıl olduğunu biliyor musun? Aklı yiden iyiye karışan Alice, siz soruncaya kadar, dedi. Hiç aklıma gelmemişti doğrusu. Sanmıyorum tabii. O zaman ağzını açma, dedi şapkacı. Alice kabalığın bu kadarına göz yumamazdı. Büyük bir öfkeyle kalktı, yürüyüp gitti. Tarla faresi derhal uykuya daldı. Öbürleri de onun gidişiyle hiç ilgilenmediler. Alice birkaç kere ardına bakıp seslenmelerini beklemişti. Son gördüğünde tarla faresini çaydanlığa sokmaya çalışıyorlardı. Ne olursa olsun oraya bir daha gitmeyeceğim dedi Alice. Ormanda ilerlemeye başladı. Hiç böyle aptalca bir toplantı görmedim. Bunları söylediği sırada Ağaçlardan birinde bir kapıya takıldı gözü. Amma da acayip diye düşündü. Ama bugün ne acayip değil ki. Bari hemen gireyim kapıdan. Ve içeri daldı. İşte bir kere daha o kocaman dehlizde küçük cam masanın yanı başındaydı. Kendi kendine bu kez daha akıllı davranacağım diye söylendi ve işe küçük altın anahtarı almakla başladı. Bahçeye açılan kapıyı açtı. Sonra... Mantardan birkaç lokma ısırdı, birazını cebinde saklamıştı. Ta ki boyu bir buçuk karış olana kadar. Sonra küçücük geçitten yürüdü, en sonunda da kendini o güzelim bahçede, parlak çiçek yataklarının ve serin gözelerin arasında buldu. 8. Bölüm Kraliçenin Çelik Çomak Alanı Bahçenin girişinde büyük bir gül ağacı vardı. Üstünde açan güller beyazdı. Öyleyken üç bahçıban harıl harıl kırmızıya boyuyorlardı gülleri. Alice bunu çok acayip karşıladı. Onları daha yakından izleyebilmek için yaklaştığında içlerinden birinin elini kolla beşli üstüme boya sıçratıp durma dediğini duydu. Beşli ters bir sesle ben ne yapayım dedi. Yedili dirseğime çarptı. Bu sözün üstüne yedili başını kaldırdı. ''Aferin Beşli, hep suçu başkalarına yükle.'' ''Sen bir kere ağzını açma.'' dedi Beşli. ''Daha dün kraliçe kafası vurulsa yeridir.'' diyordu senin için. ''Kulağımla işittim.'' ''Nedenmiş?'' dedi ilk konuşan. ''Sana ne ikili?'' dedi Yedili. ''Ne karışıyorsun işe?'' ''Onun işi bu, elbette karışır.'' dedi Beşli. ''Ben de ona nedenini söylerim. Aşçıya yemek soğanı yerine lale soğanı götürmüş diye.'' Yedili fırçasını elinden attı. Tam bu kadarı da diye bağıracaktı. Gözü yanlarında durup bakan Alice'e ilişti. Kendini tuttu. Ötekiler de döndüler. Yerlere kadar iyilerek selam verdiler. Alice utana sıkıla lütfen söyler misiniz dedi. Bu gülleri neden boyuyorsunuz? Beşli ile Yedili bir şey söylemediler. İkiliye baktılar. İkili alçak bir sesle işin aslına bakarsanız ''Küçük bayan'' dedi, ''Bu ağaç kırmızı gül ağacı olmalıydı. Biz yanlışlıkla beyaz gül ağacı dikmişiz. Kraliçe anlayacak olursa hepimizin kafası vurulur biliyorsunuz.'' Bizde küçük bayan kolları sıvıyıp o gelmeden önce... O anda kaygılı gözlerle bahçeyi kollamakta olan beşli haykırdı. ''Kraliçe hazretleri, kraliçe!'' Ve üç bahçıvan hemen yüzü koyun yere kapandılar. Bir sürü ayak sesi duyuldu. Alice... Kraliçeyi görmek için merakla dönüp baktı. Önce ellerinde topuzlarla on asker geldi. Bunlar da üç bahçıvan gibi geniş ve yamyasıydı. Elleriyle ayakları köşelerden çıkmıştı. Onların ardında saraylılardan on kişi geliyordu. Giysileri elmaslarla bezenmişti. Askerler gibi ikişer ikişer yürüyorlardı. Onları kraliçenin çocukları izledi. On tane nasıl da sevimli çocuk el ele tutuşmuş... İkişer ikişer güle oynaya yürüyorlardı. Hepsinde kupadan çeşitli süsler vardı. Onların ardından konuklar seyirtti. Krallarla kraliçelerdi konukların çoğunluğu. Alice aralarında beyaz tavşanın da bulunduğunu ayırt etti. Telaşlı, sinirli bir sesle konuşuyor, her söylenene gülüyordu. Alice'i görmedi bile. Arkadan kızıl kadife bir yastık üstünde kralın tacını taşıyan Kupa oğlanı yürüyordu. Bu görkemli alayın en sonunda da kupa kralıyla kupa kraliçesi vardı. Alice de üç bahtıvan gibi yere yüzük oyun kapansın mı, kapanmasın mı bilemiyordu. Törenlerde böyle bir kural gözetildiğini duymamıştı. Hem insanlar yüzük oyun yere kapanıp göremeyecek olduktan sonra törenlerin yararı ne diye düşündü. Olduğu yerde kımıldamadan bekledi. Alay Alice'in tam karşısına gelince herkes durup ona baktı. Kraliçe sert bir sesle ''Bu da kim?'' diye sordu kupa oğlanına. Oğlan selam verip gülümsemekle yetindi. Kraliçe başını hırsla sallayarak ''Sersem!'' diye gürledi. Sonra Alice'e döndü. ''Senin adın ne yavrum?'' "Adım Alice Haşmetma'' dedi Alice kibarca içinden. Bunlar eninde sonunda bir deste iskambil kağıdı. Neden korkacakmışım diye düşündü. Kraliçe parmağıyla gül ağacının altında yatan üç bahçıvanı gösterdi. Ya bunlar kim? Dinliyorsunuz ya yüzük oyun yattıklarından sırtlarındaki desenler de destenin öbür kağıtlarıyla eş olduğu için onların bahçıvan mı, asker mi, saraylı mı Yoksa kendi çocuklarından üç mü olduklarını ayırt edememişti kraliçe. Alice cesaretine kendi de şaşarak ''Ben ne bileyim?'' dedi. ''Beni ilgilendirmez ki.'' Kraliçe öfkeden kıpkırmızı kesildi. Bir süre Alice'e yiyecekmiş gibi baktıktan sonra gürledi. ''Çabuk şunun kafasını uçurun, çabuk!'' Alice sert ve kararlı bir sesle ''Saçma!'' Diye haykırdı ve kraliçenin sesi kesildi. Kupa kralı eliyle kraliçesinin koluna dokundu çekinerek. Kusura bakma şekerim dedi. Ne de olsa çocuk. Kraliçe öfkeyle arkasına döndü. Kupa oğlanına seslendi. Şunların yüzlerini çevir. Oğlan tek ayağıyla onları çevirdi dikkatle. Tiz sert bir sesle. Ayağa kalkın diye haykırdı kraliçe. Üç bahçıvan hemen ayağa fırladılar. Kralı, kraliçeyi, çocukları, orada bulunan herkesi selamlamaya başladılar. Kesin, diye bağırdı kraliçe. Gözüm karardı. Sonra gül ağacına döndü. Burada ne işler karıştırıyorsunuz bakalım? Kraliçe hazretleri izin verirlerse, dedi ikili ezile büzüle diz çöktü. Biz şey etmeye çalışıyorduk. O konuşurken gülleri gözden geçiren kraliçe, ''Anladım.'' diye bağırdı birden. ''Kafalarını uçurun şunların.'' Alay yola düzüldü. Yalnız üç asker zavallı bahçıvanların kafalarını uçurmak için geride kaldılar. Bahçıvanlar koşup Alice'e sığındılar. ''Kafanız vurulmayacak.'' dedi Alice ve onları yanı başındaki kocaman çiçek saksısının içine koydu. Üç asker bir iki dakika kadar dönenip arandılar. Sonra yürüyüp gittiler. ''Kafaları uçuruldu mu?'' diye bağırdı kraliçe. Kraliçe hazretlerinin buyruğuyla kimsede kafa diye bir şey kalmadı diye karşılık verdi askerler. İyi, dedi kraliçe. Siz çelik çomak oynamayı biliyor musunuz peki? Askerler ses çıkarmadan Alice'e baktılar. Soru besbelli ona yöneltilmişti. Evet, diye bağırdı Alice. Gür öyleyse, diye gürledi kraliçe. Alice, Acaba şimdi ne olacak diye meraktan çatlayarak alaya katıldı. Yanı başında ürkek bir ses duydu. Şey ne güzel bir gün. Kimse de kafa diye bir şey kalmadı. Beyaz tavşandı ilgiyle süzüyordu Alice. Çok dedi Alice. Ya ama düşez nerede? Şşş diye fısıldadı tavşan telaşla. Bir yandan da arkasına bakıp çevreyi kolaçan ediyordu. Sonra ayaklarının ucuna basarak ağzını Alice'in kulağına dayadı, fısıldadı. İdama mahkum edildi. Ne yüzden? diye sordu Alice. Ne yazık mı dedin? dedi tavşan. Öyle bir şey demedim, dedi Alice. Hiç de yazık değil. Ne yüzden? diye sordum. Tavşan tam kraliçeyi tokatladı diye anlatmaya başlıyordu ki Alice kendini tutamayıp bir kahkaha koyverdi. Aman sus dedi tavşan ürkek bir fısıltıyla. Kraliçe duyacak. Ne diyordum? Geç kalmıştı. Kraliçe de... Kraliçe gök gürültüsünü andıran bir sesle yerlerinize geçin diye gürledi. Herkes birbirine çarparak koşuşmaya başladı. Çok geçmeden yerlerini aldılar ve oyun başladı. Alice hayatında hiç böyle acayip çelik çomak alanı görmemişti. Her yer tümseklerle, yarıklarla doluydu. Çelikler canlı kirpilerdi, tomaklar da canlı balıkçıllar. Askerler iki büklüm olup ellerini yere dayayarak topa geçitlik görevi yapıyorlardı. Alice için en büyük güçlük balıkçılığını kullanmak oldu başlangıçta. Gerçi hayvanın gövdesini kolunun altına sıkıştırıp bacaklarını aşağı sıkıştırmıştı ama tam boynunu düzeltip kafasıyla kirpiye vuracağı sırada hayvan doğruluyor Alice'e bakıyordu. Yüzünde öyle bir şaşkınlık vardı ki, Alice katıla katıla gülmekten kendini alamadı. Hayvanın başını indirip yeniden vuruşa hazırlanırken bu kez de kirpi der top olmaktan vazgeçiyor, sürüne sürüne uzaklaşıyordu. Çok sinir bozucu bir durum. Bütün bunlar bir yana, Alice tam her şeyi yoluna koyup kirpiyi göbeğinden vurduğunda önüne ya bir yarık çıkıyordu ya bir tümsek. İki müklüm olmuş askerler sık sık yerlerinden kalkıp alanın başka yerlerine yürüyorlardı. Alice bu oyunun öyle kolay oynanır cinsten olmadığına karar verdi. Oyuncular sıra mıra dinlemeden hep birden oynuyorlar, hiç durmadan tartışıyorlar, kirpileri kapma derdinden itişip kakışıyorlardı. Öyle ki kraliçe az sonra öfkesinden deliye döndü. Durduğu yerde tepiniyor, dakikada bir... ''Uçurun şu adamın kafasını, uçurun şu kadının kafasını!'' diye bas bas bağırıyordu. Ali'sin neşesi kaçmıştı. Kraliçeyle o ana kadar tartışmaya girmemişti. Orası öyle ama her an girebilirdi. O zaman da benim halim nice olur diye düşündü. Buradakiler kafa uçurmaktan çok hoşlanıyorlar. Şimdiye kadar sağ kalmalarına şaşmamak elde değil. ''Nereye kaçabilirim?'' diye bakınıyor. Acaba görülmeden sıvışabilir miyim diye düşünüyordu. Derken bir de baktı havada acayip bir nesne belirmiş. Önceleri ne olduğunu bir türlü anlayamadı. Gel gelelim birkaç dakika sonra bunun bir gülümseme olduğunu sezdi. Kendi kendine vankara kedisi diye söylendi. Neyse çene çalacak birini buldum. Ağzı konuşabilecek kadar belirginleşince işler nasıl gidiyor diye sordu kedi. Alice gözler de belirene kadar bekledi sonra başını salladı. Kulaklar çıkmadan hiç değilse bir kulak çıkmadan onunla konuşmanın bir anlamı yok diye düşündü. Biraz sonra kafa tümüyle çıktı ortaya. O zaman Alice balıkçılığını bir yana bırakarak oyunu anlatmaya başladı. Dinleyecek birini buldu ya içi içine sığmıyordu. Kedi görülen bölümlerin yeterli olduğunu düşünmüş olmalı ki geri kalanı ortaya çıkarmadı. ''Nızıkçılık etmeden oynamıyorlar.'' diye yakındı Alice. ''Öyle çok kavga ediyorlar ki insan gürültüden kendi sesini duyamıyor. Oyunun kuralları falan da yok galiba. Varsa bile kimse aldırmıyor. Oyun araçlarının canlı olması insanın aklını nasıl karıştırıyor bilemezsin. Önümdeki geçit işte bak kalkmış gitmiş ötede dolaşıyor. Demin az kalsın kraliçenin kirpisini vuracaktım. Benimki'nin yaklaştığını görünce aldı başını gitti.'' Kraliçeyi nasıl buldun dedi kedi usulca. Hiç beğenmedim dedi Alice. Öyle bir... O anda kraliçenin yanı başında durduğunu, konuşulanları dinlediğini sezdi. Hemen sözü çevirdi. Ustalığı var ki nasıl olsa kazanacak. O yüzden oyunu sürdürmeye değmez bile. Kraliçe gülümsedi yürüyüp gitti. Kraliçe Alice'in yanına gelmişti. Şaşkın şaşkın kedinin kafasına bakıyordu. Kiminle konuşuyorsun? diye sordu. Bir arkadaşımla, mankara kedisi dedi Alice. İzin verirseniz tanıştırayım. Suratı hiç hoşuma gitmedi dedi kral. Yine de isterse öpsün elimi. Öpsem daha iyi dedi kedi. Küssahlaşma dedi kral. Yüzüme de öyle bakıp durma. Alice'nin arkasına geçmiş onu siper almıştı. Kediler krallara bakabilirler dedi Alice. Bir kitapta okumuştum ama hangisiydi şimdi çıkaramıyorum. Kral kararlı bir sesle ne olursa olsun onu ortadan kaldırmak gerek dedi ve o sırada yanlarından geçen kraliçeye sevgilim diye seslendi. Ne olur şu kediyi ortadan kaldırt. Kraliçe büyük küçük ayrımı gözetmeden sorunların tümünü aynı yöntemle çözerdi. Başını çevirme gereğini bile duymadan kafasını uçurun diye bağırdı. Kral dünden hazırdı sanki. Gidip celladı kendim getireyim diye uzaklaştı. Alice uzaktan kraliçenin öfkeyle çınlayan sesini duyuyordu. Oyunun nasıl gittiğini anlayayım bari diye düşündü. Sıralarını kaçıran üç oyuncunun idama mahkum edildiklerini kendi kulağıyla duymuştu demin. Durum hiç hoşuna gitmiyordu. Oyun tam çorbaya dönmüştü. Alice sırasının ne zaman geldiğini bir türlü kestiremiyordu. Doğuracak kirpisini aramaya çıktı. Kirpi başka bir kirpiyle kavgaya tutuşmuştu. Bulunmaz bir fırsattı bu. Biriyle öbürünü vurabilirdi. Ne var ki balıkçılı bahçenin öte yanına gitmişti. Orada Alice'in görebildiği kadarıyla ağaca çıkmak için kanat çırpmaya çalışıyordu. Alice... Balıkçılığını yakalayıp geri döndüğünde kavga sona ermiş, kirpiler gözden kaybolmuşlardı. Siyanı yok diye düşündü Alice. Nasıl olsa buradaki geçitler de kalkıp öte yana gitmişler. Bir daha kaçmasın diye balıkçılığını kolunun altına sıkı sıkı yerleştirerek arkadaşıyla biraz daha çene çalmaya gitti. Vankara kedisinin yanına vardığında gördü ki oraya büyükçe bir kalabalık toplanmış Cellat, kraliçe ve kral bir ağızdan tartışıyorlar. Ötekilerse ses çıkarmadan kaygılı yüzlerle onları izliyorlar. Alice görünür görünmez her üçü de sorunu çözümlesin diye ona başvurdular. Düşüncelerini bir bir açıkladılar ama bir ağızdan konuştuklarından ne dediklerini tam tamına anlamak çok güç geldi Alice'e. Cellata göre gövdesi olmayan bir kafa kesilemezdi. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey yapmamıştı. Bu yaştan sonra da başlayacak değildi. Krala göre kafası olan her şeyin kafası uçurulabilirdi. Saçmalamayı bıraksındı. Kraliçeye göre bir dakikaya kadar bir sonuca varılmazsa herkesin kafası kesilecekti. Herkesin. İşte oradakilerin böyle tasalı, durgun gözükmelerine bu son söz yol açmıştı. Alice, kedi düşesindir dedi. Başka bir şey gelmemişti aklına. En iyisi Düşes'e sorun. Düşes hapishanede, dedi kraliçe celada. Onu buraya getir. Cellat ok gibi fırladı. O gider gitmez kedinin başı yavaş yavaş belirsizleşmeye başladı. Cellat döndüğünde büsbütün ortadan kaybolmuştu. Krallı cellat deliler gibi koşuşarak kediyi ararlarken ötekiler oyuna döndüler. 9. Bölüm Yalancı Kaplumbağanın Öyküsü Düşes, ''Seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin, sevimli eski dost.'' diyerek sevgiyle Alice'in koluna girdi. Birlikte yürüdüler. Alice, onu böyle keyifli gördüğüne çok sevinmişti. Mutfakta karşılaştıkları zamanki hırçınlığını çorbanın biberine yoğurdu. ''Ben düşes olunca'' dedi, sesi pek umutlu çıkmıyordu ya. ''Mutfağımda hiç biber bulundurmayacağım, hiç.'' Çorba bibersiz de olur pekala. Belki de insanların ağzını biber bozuyor dedi yeni bir kural bulduğuna sevinerek. Sirke buruklaştırıyor, papatya acılaştırıyor, şekerli şeylerde çocukları tatlı huylu yapıyor. Keşke büyükler de bunu bilselerdi. O zaman cimrilik etmezlerdi tatlı konusunda. Bu arada düşesi bütün bütün unutmuştu. Kulağının dibinde sesini duyunca irkildi. ''Sen bir şey düşünüyorsun şekerim. O yüzden konuşmayı unutuyorsun. Bundan bir ders çıkaracaktım ama unuttum. Birazdan aklıma gelir söylerim.'' ''Peki de çıkarılacak bir ders yoktur.'' diyecek oldu Alice. ''Sus, sus çocuğum.'' dedi Düşes. ''Her şeyden bir ders çıkarılabilir. Yeter ki insanın gözü açık olsun.'' Konuşurken büz e büsbütün sokulmuştu. Alice Düşes'in kendisine bu kadar yaklaşmasını istemiyordu. Bir kere çok çirkindi. Sonra çenesi Alice'in omzuna batıyordu. Çok da sivri bir çeneydi. Yine de kabalık etmek istemedi. Gücü yettiğince katlanmaya karar verdi. Konuşmayı canlandırmak umuduyla ''Oyun yoluna girmiş galiba'' dedi. ''Ya'' dedi Düşes. ''Bundan alınacak ders şudur. Dünyayı döndüren sevgidir, sevgi.'' ''Tanıdığım biri'' diye fısıldadı Alice. Herkes kendi işine baksa dünya daha hızlı döner derdi. Düşes sivri cenesini Alice'in omzuna bastırarak ''İkisi bir kapıya çıkar.'' dedi. Sonra ekledi. Bundan alınacak ders şudur. Herkes kendi kapısının önünü süpürse mahalle temiz olur. ''Her şeyden bir ders çıkarmaya ne kadar da düşkün.'' diye düşündü Alice. ''Herhalde kolumu beline neden dolamadığımı şaşıyorsundur.'' dedi Düşes. Kısıl sessizlikten sonra ''Senin balıkçılın huyunu suyunu bilemiyorum da ondan. Bir deneyeyim mi?'' Alice bu deneye hiç hevesli değildi. ''Ağzınız yanabilir bu deneyden'' dedi duygularını belli etmemeye çalışarak. ''Doğru'' dedi Düşes. Balıkçılar da ağız yakar, hardal da. Bundan alınacak ders de şudur. ''Cinstir, çeker.'' ''Yalnız hardal kuş değildir'' dedi Alice. Her zamanki gibi haklısın, dedi düşes. Sorunları öyle açık seçik göz önüne seriyorsun ki. Galiba hardal bir çeşit kayı tuzudur. Alice'in her dediğine evet demekten geri kalmayan Düşez, tabii dedi. Buralarda koskoca bir hardal madeni var. Bundan alınacak derste de şu, yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadri kıymetten. Son söyleneni duymamış olan Alice buldum diye haykırdı. Hardal bir çeşit sebzedir. Pek sebzeye benzemez ama öyledir. Haklısın bence de öyle dedi Düşez. Bundan alınacak ders de şu. İçin dışın bir olsun ya da daha basitleştirmek gerekirse başkalarına karşı göründüğün gibi olmaktan başka bir şey olmaya çalışmak ki olduğun gibi görünmekten başka bir şeye çalışmış olduğunu gördüklerini sanmasınlar. Alice olanca kibarlığını takınarak bir kenara yazsaydım daha iyi anlardım dedi. Siz söylerken tam anlayamadım. İstersem neler bulurum bu hiç kalır dedi Düşes. Hoşnutluğu yüzünden belliydi. Ne olur daha dolambaçlı anlatmaya kalkmayın zahmet etmeyin dedi Alice. Zahmetten söz etme dedi Düşes. Şimdiye kadar söylediklerimin hepsini sana armağan ediyorum. Alice içinden anladı ucuz arma. İyi ki doğum günlerinde böyle armağanlar getirmiyorlar diye geçirdi ama düşündüğünü yüksek sesle söylemeyi göze alamadı. Düşes sivri çenesini bir daha omzuna bastırarak yine düşünceye daldın dedi. Düşünmek yasak değil ya hakkım diye sertlendi Alice. Canı sıkılmaya başlamıştı. Domuzların da uçmaya hakkı vardır. O kadarcık bir hak dedi Düşes. Bundan alınacak ders ama sözün tam burasında o sevgili ders kelimesinin ortasında sesi hafifledi. Alice'in kolundaki el titremeye başladı. Alice şaşırmıştı. Baktı ki kraliçe tam karşılarında kollarını kavuşturmuş, şimşek gibi bakışlarını üstlerine dikmiş duruyor. Cılız kısık bir sesle ne güzel bir gün Haşmet Maap, dedi Düşes. Kraliçe ayağını yere vurarak gürledi. Bak sonra söylemedi deme, yarım dakikaya kadar ya kendin defolur gidersin ya kafan gider. Artık kararını ver ona göre. Düşes kararını verdi, hemen oradan sıvıştı. Hadi biz oyunumuza bakalım, dedi kraliçe. Alice'in ses çıkaracak hali kalmamıştı. Onun ardından çelik çomak alanına doğru yürüdü. Öteki konuklar kraliçenin yokluğundan yararlanarak gölgelikte dinleniyorlardı. Onu görür görmez hemen oyuna başladılar. Kraliçe bir anlık bir oyalanmanın hayatlarına mal olacağını hatırlatmakla yetindi. Oyun boyunca öbür oyuncularla kavga etmekten geri kalmadı. Durmadan şu adamın kafasına uçurun ya da şu kadının kafasına uçurun diye bağırdı durdu. İdam edilecekler askerlere teslim ediliyor, onlar da buyruğu yerine getirebilmek için topa geçitlik etme görevini bir yana bırakıyorlardı. Öyle ki yarım saat sonra ortada tek geçit kalmamıştı. Kral, kraliçe ve Alice dışında kalan herkes de idama mahkum edilip tutuklanmıştı. Kraliçe oyunu bıraktı, soluk aydı. Alice, yalancı kaplumbağayı gördün mü? diye sordu. Hayır, dedi Alice. Yalancı kaplumbağanın ne olduğunu duymadım bile. Yalancı kaplumbağa, yalancı kaplumbağa çorbasının yapıldığı nesnedir, dedi kraliçe. Yalancı dolma gibi. Ne gördüm ne de duydum, dedi Alice. Gel öyleyse, dedi kraliçe. Gel de sana başından geçenleri anlatsın. Onlar uzaklaşırken Alice kralını alçak sesle herkese Hepiniz bağışlandınız dediğini duydu. ''İşte iyi haber diye buna derler'' dedi kendi kendine. Çünkü kraliçenin bunca kişiyi idama mahkum etmesine gerçekten üzülmüştü. Çok geçmeden güneşte mışıl mışıl uyuyan bir ejderin yanına geldiler. ''Ayağa kalk sersem şey'' dedi kraliçe. ''Kalk da bu genç bayanı yalancı kaplumbağanın yanına götür. Başından geçenleri dinlesin. Ben dönmek zorundayım. Verdiğim bazı idam cezalarıyla ilgilenmem gerek.'' Kraliçe böyle diyerek gitti. Alice ejderha ile yalnız bıraktı. Alice hayvanın görünüşünden hiç hoşlanmamıştı. Ama o acımasız kraliçe ile gitmektense onun yanında kalmak daha iyiydi. Bekledi. Ejder kalktı, gözlerini ovuşturdu. Kraliçe uzaklaşana kadar gözleriyle onu izledi. Sonra kıkırdadı. Ne matrak! Bunu yarı Alice'e... Yarık kendi kendine söylemişti. Atacak olan ne? diye sordu Alice. Ne olacak kraliçe? dedi Ejder. Hep uyduruyor. Hepsi kuruntu. Hiç kimsenin idam edildiği yok. Hadi yürü. Alice düşündü. Burada herkes hadi yürü diyor. Bana hiç bu kadar buyrulmamıştı daha önce. Hiç. Pek fazla yol almamışlardı ki uzakta yalancı kaplumbağayı gördüler. Tek başına üzgün üzgün bir kayanın üstünde oturuyordu. Yanına yaklaşırlarken Alice, hayvanın yüreği parçalanıyormuşçasına iç çektiğini duydu. Çok acıdı. ''Niye böyle üzgün?'' diye sordu Ejder'e. Ejder aşağı yukarı demin söylediklerini yineledi. ''Hep uyduruyor. Kuruntu, üzüntüsü falan yok. Hadi yürü.'' Yalancı kaplumbağanın yanına geldiklerinde kocaman gözlerinin yaşla dolu olduğunu gördüler. Başını kaldırıp onlara baktı ama sesini çıkarmadı. ''Bu küçük bayan var ya'' dedi Ejder, ''senin başından geçenleri dinlemek istiyormuş.'' Yalancı kaplumbağa derinden gelen bir sesle ''Anlatırım ona'' dedi. ''Şimdi ikiniz de şuraya oturun ve ben bitirene kadar ağzınızı açmayın.'' Oturdular, birkaç dakika kimse konuşmadı. Başlamazsa nasıl bitireceğini gerçekten merak ediyorum diye düşündü Alice. Yine de ses etmeden sabırla bekledi. Neden sonra? Yalancı kaplumbağa derin derin iç çekerek ''Bir zamanlar'' dedi. Gerçek kaplumbağaydım ben. Bu sözleri uzun bir sessizlik izledi. Ejder'in ara sıra çıkardığı sesi Yalancı kaplumbağanın arda arkası kesilmeyen hıçkırmaları da olmasa çıt çıkmayacaktı. Alice neredeyse anlattığınız ilginç şeylerden ötürü size teşekkür ederim efendim deyip gidecekti. Ama herhalde bu kadar da kalmaz bir şeyler daha anlatır diye düşünerek kıpırdamadı, sustu. Biz küçükken dedi yalancı kaplumbağa şimdi biraz yatışmış görünüyordu. Yalnız ara sıra küçük hıçkırıklarla sarsılıyordu. ''Deniz okuluna giderdik. Öğretmenimiz yaşlı bir kaplumbağaydı. Biz ona tosbağa derdik.'' ''Tosbağa değilsin neden tosbağa diyordunuz ona?'' diye sordu Alice. ''Tosbağa derdik çünkü bizi boyuna sınıfta tozlatırdı.'' dedi yalancı kaplumbağa öfkeyle. ''Senin de kafan hiç çalışmıyor.'' Ejder hemen atıldı. ''Öylesine basit bir soru için ne kadar utansan yeridir.'' Sonra ikisi de susup Alice sözdüler. Savalıcık yerin dibine geçecekti neredeyse. Neden sonra ejder yalancı kaplumbağaya döndü. "Çabuk ol biraz oğlum. Bütün gün pineklemeyelim burada." Yalancı kaplumbağa söze devam etti. "Evet, deniz okuluna gidiyorduk. İster inanın, ister inanmayın. Ben inanmadığımı söylemedim ki." diye kesti Alice. "Söyledin." dedi yalancı kaplumbağa. Alice'in yanıt vermesine kalmadan çeneni tutsana sen diye haykırdı Ejder. Yalancı kaplumbağa anlattı. Çok iyi bir öğrenim görüyorduk. Öyle ki her sabah okula gidiyorduk. Ben de sabahçıydım dedi Alice. Bunda övünülecek ne var? Ek dersleriniz var mıydı sizin dedi yalancı kaplumbağa kuşkuyla. Vardı ya dedi Alice. Fransızca ve müzik dersi. Ya yıkanma? Alice bu soruyu içerlemişti. Tabii yoktu, dedi öfkeyle. Yalancı kaplumbağanın içi rahatlamıştı. Ya, dedi. Demek sizinki o kadar iyi bir okul değilmiş. Bizimkinde taksit makbuzunun altında Fransızca müzik, yıkanma da dahil diye yazarlardı. Denizin dibinde kalamayacağınıza göre yıkanmaya pek can atmıyordunuz herhalde, dedi Alice. Zaten o benim harcım değildi. İyi içine çekti yalancı kaplumbağa. Ben yalnızca ana dersleri okudum. Onlar hangileri?" diye sordu Alice. "En başta soluma, yüzme gelir elbet." dedi yalancı kaplumbağa. "Sonra aritmetiğin çeşitli dalları. Toplama, zıbarma, dönme, çarpıtma." "Çarpıtma diye bir şey duymadım hiç." diyecek oldu Alice. "O nedir?" Ejder şaşkınlıktan iki patisini birden kaldırdı. Çarpıtma diye bir şey duymadın mı diye haykırdı. Ama düzeltmenin ne demek olduğunu bilirsin herhalde. Evet dedi Alice duralayarak. Şey bir şeyi daha düzgün hale getirmek demektir. Öyleyse çarpıtmanın ne demek olduğunu çıkaramıyorsan ahmağın birisin dedi Ejder. Alice bu konuda daha çok soru sormayı göze alamadı. Yalancı kaplumbağaya döndü. Daha başka neler öğreniyordunuz? Yalancı Kaplumbağa konuları yüzgeçleriyle saydı. Bir kere talih vardı. Hem eski hem çağdaş talih. Deryografya, sonra besin iş, besin iş öğretmeni ihtiyar bir yılan balığıydı. Haftada bir kere gelirdi. Bize kesim iş, tarama ve pullu boya öğretti. Kesim iş de ne? diye sordu Alice. Sana nasıl olduğunu gösteremem şimdi, dedi yalancı Kaplumbağa. Her yanım tutulmuş. Ejder de bilmiyor zaten. Vaktim olmadı ki dedi Ejder. Ama klasik öğrenim gördüm. Ne inatçı bir kirpiydi bizim öğretmen. Ben ondan ders almadım diye içini çekti yalancı kaplumbağa. Dediklerine bakılırsa gülence ve ağlanca öğretirmiş. Ya ya dedi Ejder. O da içini çekti. İki yaratık yüzlerini pençeleriyle örttüler. Alice konuyu bir an önce değiştirmek amacıyla peki günde kaç saat ders yapardınız diye sordu. İlk gün 10 saat dedi yalancı kaplumbağa ertesi gün 9 daha ertesi gün 8. Ne tuhaf program diye haykırdı Alice. Derslere boşuna ders dememişler dedi Ejder. Ders saatleri boyuna ters giderdi onda. Alice daha önce bunu hiç düşünmemişti. Onun için ikinci sorusunu sormadan biraz duraladı. Öyleyse on birinci gün tatil günüydü. Tabii dedi yalancı kaplumbağa. Ya on ikinci gün ne yapardınız diye atıldı Alice. Ejder kesin bir sesle onun sözünü kesti. Dersler üstüne yeteri kadar konuştuk. Şimdi ona biraz da oyunlarınızı anlat. 10. Bölüm Istakoz Kadrili Yalancı kaplumbağa derin derin içini çekti ve yüzgeçlerinin tersiyle gözlerini sildi. Alice'e bakıp bir şeyler söylemek istedi. Gel gelelim, bıçkırmaktan bir türlü konuşamadı birkaç dakika. Sanki boğazına kemik kaçmış, dedi Ejder. Onu sarsmaya, sırtını yumruklamaya koyuldu. Neden sonra yalancı kaplumbağa konuşacak hale geldi ve yanaklarından yaşlar akıtarak anlattı. Eki deniz altında fazla oturmuşluğun yoktur. Yok, dedi Alice. Belki de bir istakozla hiç tanıştırılmadın. Alice az kalsın, bir kere tatmıştım, diyecekti ki kendini tuttu. Yok, hiç, dedi. İşte onun için istekoz kadrilinin ne hoş bir şey olduğunu kestiremezsin. Hayır, kestiremiyorum, dedi Alice. Nasıl bir oyun bu? Çok kolay, dedi Ejder. Önce sıra olup deniz kıyısına dizilirsiniz. İki sıra diye haykırdı yalancı kaplumbağa. Ayı balıkları, kaplumbağalar, somon balıkları falan. Yolunuzun üstündeki deniz analarını bir bir ortadan kaldırdıktan sonra ''Bu da epey zaman alır ha'' diye söze karıştı Ejder. İki adım ilerlersiniz. Herkes eş seçtiği ıstakozla diye bağırdı Ejder. ''Tabii'' dedi yalancı kaplumbağa. İki adım ilerler eşleri ayrılır. ''Bir adım daha, ıstakozları eş değiştirir, aynı düzende geri çekilirsiniz.'' dedi Ejder. ''Sonrasını biliyorsun, başlarsın eşini savurmaya.'' diye kesti yalancı kaplumbağa. ''Bütün ıstakozları.'' diye bir nara attı Ejder ansızın havaya sıçrayarak. ''Elinden gel uzaklara.'' ''Denizde bir takla.'' diye haykırdı yalancı kaplumbağa yerinden çılgınlar gibi zıplayarak. ''Sonra dost doğru karaya.'' Bu daha birinci figür dedi yalancı kaplumbağa sesi kısılmıştı. Deminden beri deliler gibi ter ter tepinen iki yaratık birden son kertede tasalı sus pus kesilip yerlerine oturdular. Alice e baktılar. Alice utana sıkıla çok güzel bir dans olsa gerek dedi. Biraz seyretmek ister miydin dedi yalancı kaplumbağa. Hem de çok dedi Alice Gelsenin de ilk figürü deneyelim dedi yalancı kaplumbağa. Ejder'e, ıstakozlar olmasa da olur, şarkıyı hangimiz söyleyecek? Ne olur sen söyle, dedi Ejder. Ben sözlerini hepten unuttum. Bunun üzerine ciddi ciddi Alice'in çevresinde dönerek dans etmeye başladılar. Yakınından geçerken ayağına basıyorlardı kızcağızın. Tempo tutmak için de boyna ön patilerini sallıyorlardı. Yalancı kaplumbağa çok yavaş şu şarkıyı söylüyordu. Aç ayağını biraz dermez git salyangoz'a Peşimizdeki yunuz basmakta kuyruğumuzda Bak istakozlarla kaplumbağalar el ele Bir o yana bir bu yana gel katılalım bizde Gelir misin gelmez misin? Gelir misin gelmez mi? Gelir misin gelmez misin? Gelir misin gelmez mi? Can verir oyun bize, kan gelir yüzümüze. Bizi ıstakozlarla atacaklar denize. Ama Salyango sustu, uzak çok uzak dedi. Teşekkür etti ama bu dansa gelemezdi. Gelmezdi gelemezdi, gelmezdi gelemezdi. Kullu dostu dedi ki varsın da uzak olsun. Karşıda başka kıyı var nasılsa biliyorsun. Fransa çok yakındır uzaksa İngiltere. Korkma Aziz salyangoz dans edelim elele. Alice rahat bir soluk alarak teşekkür ederim dedi. Seyretmesi pek keyifli bir danstı. Sonra Mezgit hakkındaki o acayip şarkıyı çok sevdim. ''Mezgit dedin de'' dedi yalancı kaplumbağa. ''Mezgit görmüşsündür herhalde.'' ''Evet'' dedi Alice. ''Sık sık görürdüm. Yemekte'' diyecekti kendini güç tuttu. ''Yem...'' ''Yemin nerede olduğunu bilmiyorum'' dedi yalancı kaplumbağa. ''Ama onları bu kadar çok gördüysen ne biçim şeyler olduklarını bilirsin.'' ''Galiba'' ...dedi Alice düşünceli düşünceli. Kuyrukları ağızlarına sokulur... ...her yanları da unludur. Un konusunda yanılıyorsun... ...dedi yalancı kaplumbağa. Denizin içinde un kalmaz... ...ama kuyruklarının ağızlarına... ...sokulu olduğu doğru. Nedeni de... ...yalancı kaplumbağa... ...sözün burasında esnedi... ...ve gözlerini kapadı. Nedenini sen anlatıver ona... ...dedi Ejder'e. Nedenine gelince dedi Ejder. Onlar ıstakozlarla dans etmeye gitmek isterlerdi de onda. Tabii denize atılırlardı dansta. Tabii sonunda da uzaklara kadar fırlarlardı. Tabii kuyruklarına sıkı sıkı yapışırlardı. Tabii bir daha da çıkaramazlardı ağızlarında. Çok teşekkür ederim, dedi Alice. Çok ilginç şeyler anlattınız. Mezgitler üzerine bu kadar bilgim yoktu. Sana daha fazla bilgi de verebilirim istersen, dedi Ejder. ''Söz gelimi, adı neden Mezgit Balığı biliyor musun?'' ''Hiç düşünmemiştim.'' dedi Alice. ''Neden?'' ''Ejder büyük bir ciddilikle pabuçları parlatır da onda.'' dedi. Alice'in aklı büsbütün karışmıştı. ''Pabuçları parlatıyor ha?'' dedi şaşkın şaşkın. ''Senin pabuçların neden boyalı?'' dedi Ejder. ''Yani böyle güzel tertemiz giysilerle boyasız ayakkabı gider mi?'' Alice pabuçlarına bir göz attı. Karşılık vermeden önce biraz düşündü. Gitmez herhalde. Tamam, dedi Ejder. Temiz giysilerle boyasız ayakkabılar deniz altında da gitmez ama deniz altında yazılar ters çıkar. Yani gitmez yazılır. Mezgit diye okunur. Alice merakla sordu. Pabuçları neyle boyuyor peki? Neyle olacak? Mürekkep balığı ve süngerli, dedi Ejder. Hangi çorosa sorsam bilir. Ben mezgitin yerinde olsaydım, dedi Alice. Aklı hala şarkıdaydı. Lütfen yanımızdan gidin, sizi istemiyoruz derdim Yunus'a. Onu yanlarına almadan edemezler ki, dedi yalancı kaplumbağa. Her aklı başında balık bir Yunus'un suyunda gider. Yanına bir Yunus takar. Sahi mi? dedi şaşkınlıkla. Tabii, dedi yalancı kaplumbağa. Bir balık arkadaş bana yolculuğa çıktığını söylese, hangi ek yunusla diye sorarım. Siz okyanusla demek istiyorsunuz galiba, dedi Alice. Ne dediysem onu demek istiyorum, dedi yalancı kaplumbağa gücenik bir sesle. Ejder atıldı. Hadi biraz da sen serüvenlerini anlat bize. Size bütün serüvenlerimi anlatayım, dedi Alice. Ne var ki ancak gündüzden beri başımdan geçenleri anlatabilirim. ''Düne dönmenin bir yararı yok. Çünkü dün bambaşka biriydim.'' ''Söylediklerini açıkla bakalım.'' dedi yalancı kaplumbağa. ''Yoo hayır, önce serüvenleri.'' diye diretti Ejder. ''Açıklamalar öyle uzun sürer ki.'' Bunun üzerine Alice, beyaz tavşanı ilk görüşünden başlayarak onlara serüvenlerini anlatmaya koyuldu. Önceleri canı sıkıldı biraz. Çünkü ikisi de gözlerini fal taşı gibi açmışlar... Ağzının içine gireceklerdi neredeyse. Dilleri şaşkınlıktan bir karış dışarı çıkmıştı. Anlattıkça açıldı Alice, yüreklendi. Ama anneciğim seni ben şarkısını tırtıla okurken sözcüklerin nasıl değiştiği bölüme gelince yalancı kaplumbağa uzun uzun içini çekti. Gerçekten çok tuhaf dedi. Bundan tuhafı olamaz dedi Ejder. Bütün sözcükler değişmişti ha? diye yineledi yalancı kaplumbağa. Düşünceli görünüyordu. ''Şimdi ezbere bildiği bir şeyi okumasını isterdim. Söyle de başlasın.'' Alice daha fazla söz geçireceğini umduğu için Ejder'e bakıyordu. ''Hadi ayağa kalk da asos böceği çaldı saz bütün yazı oku.'' dedi Ejder. ''Bütün yaratıklar insana durmadan iş buyuruyor, ders söyletiyorlar.'' diye düşündü Alice. ''Okulda olsam daha iyi.'' Yine de karşı gelmedi, ayağa kalkıp okumaya başladı. Gel gelelim, aklı fikri ıstakoz kadrilinde kaldığı için ne söyleyeceğini karıştırdı. Ağzından çıkanlara kendi de şaştı. Istakozun sesi bu, kulak verdim dedi ki, bak yine çok pişirdin, terbiyem de kesildi. Ördek göz kapağıyla, o burnuyla çalışır, uçkuruna tutturur, parmaklarını kaşır. ''Kumlar kurudu muydu? Bülbüller gibi öter. Köpek balıklarına kasılır, güler, geçer. Ama deniz yükselip de canavarlar geldi mi nedense biraz titrek, biraz kısıktır sesi.'' ''Benim küçüklüğümde ezberlediğim şiire hiç benzemiyor.'' dedi Ejder. Alice sesini çıkarmadı. Başını elleri arasına alıp oturmuş, ''Bir daha olağan bir şeyle karşılaşabilecek miyim acaba?'' diye düşünüyordu. Şunu bir açıklığı verseydin," dedi yalancı kaplumbağa. "Açıklayamaz," diye atıldı ejder. "Öbür dörtlüyü söyle bakalım. Ama parmaklarını nasıl burnuyla kaşıyabilir ki?" diye üsteledi yalancı kaplumbağa. "Dansın ilk figürü budur," dedi Alice, aklı karışmıştı bir kere. Konuyu değiştirmek için can atıyordu. Ejder sözünü tekrarladı. "Hadi öbür dörtlüğe geç. Gel gelelim, karınca borca hiç alışmamıştı," diye başlar. Alice yine yanlış söyleyeceğinin yüzde yüz bildiği halde karşı koyamadı. Titrek bir sesle başladı. Bahçesinden geçiyordum gözüm ilişti. Koca panter baykuşla bir böreği bölüştü. Panter yufkayı aldı sonra salçayı, eti, baykuşa tabak kaldı. Bölüşme hakça bitti. Tepsi temizlenmişti çok geçmeden arası bir küçük kaşık kaldı baykuşa diş kirası. Derken panter gürledi, çatal bıçağı kaptı ve baykuşu kendine ''Bu saçmaları söylemenin anlamı ne?'' diye kesti yalancı kaplumbağa. Söylerken bir yandan da açıklamadıktan sonra hiç bu kadar karışık şey duymadım. ''Evet evet, bence de kessen iyi olur.'' dedi Ejder. Halis sevinçle onun isteğini yerine getirdi. ''Istakos kadrilinin bir figürünü daha deneyelim mi?'' dedi Ejder. Ya da istersen yalancı kaplumbağa sana bir şarkı daha söylesin. Ne olur lütfen bir şarkı. Yalancı kaplumbağa isterse tabii diye atıldı Alice. Sesi öyle istekli çıkmıştı ki ejder gücendi. Hmm dedi. Demek ki renkler ve zevkler tartışma götürmüyor. Ona kaplumbağa çorbasını söylesene ahbap. Erken iyi hani. Yalancı kaplumbağa içini çekti. Bıçkırıklara boğulmuş bir sesle başladı. Canım çorba, bol yeşili sebzesi, sıcak bir kasede bekliyor bizi. Kim bu güzelliğin önünde eğilmez, akşam çorbasından çorbadan içmez. Akşam çorbasından canım çorba, canım çorba. Canım çorba, akşam çorbası, canım çorba, akşam çorbası, canım çorba. Nakarat diye haykırda Ejder. Yalancı kaplumbağa tam nakaratı tekrarlayacaktı ki uzaktan duruşma başlıyor diye bir ses duyuldu. Hadi yürü diye bağırdı Ejder. Alice'i elinden tuttu. Şarkının sonunu beklemeden peşinden sürükledi. Alice soluk soluğa koşarken ne duruşması bu diye soruyordu. Ne var ki ejder yalnızca hadi yürü demekle yetindi. Ardından büsbütün hızlandı. Bu sırada arkalarından gittikçe hafifleşen bir şarkı iletiyordu Rüzgar. Akşam çorbası canım çorba. 11. Bölüm Çörekleri kim çaldı? Mahkeme salonuna girdiklerinde kupa kralıyla kraliçesinin tahtlarını kurunmuş buldular. Çevrelerine çeşit çeşit küçük kuşlar ve hayvanların yanı sıra destenin bütün kağıtları toplanmıştı. İğne atılsa yere düşmezdi. Kupa olanı önlerinde duruyordu. Ellerinde kelepçe, iki yanında iki muhafız vardı. Kralın yanında da bir elinde bir borazan, Öbür elinde bir ferman tutan beyaz tavşan dikilmişti. Mahkeme salonunun tam ortasında bir masa, masanın üstünde de bir tabak dolusu çörek göze çarpıyordu. Çörekler çok güzele benziyordu. Bakarken Alice'in ağzı sulandı. Keşke duruşma bitse de bir şeyler ikram etseler diye düşündü. Gel gelelim pek olacak iş değildi bu. Vakit geçirmek için çevresine bakmaya başladı. Alice daha önce hiç mahkemede bulunmamıştı. Yalnız kitaplardan bu konuda bir şeyler okumuştu. Orada bulunan her şeyin adını bildiğini fark edince pek sevindi. ''Şu yargıç olacak.'' dedi kendi kendine. Kocaman peruğundan belli. Yargıç kraldı aslında. Peru'nun üstüne tacını taktığı için tedirgin ve oldukça da yakışıksızdı. ''Şu da jüri locası olacak.'' diye düşündü Alice. Şu on iki yaratık da... Yaratık demek zorunda kalmıştı çünkü içlerinden kimi hayvandı kimi kuş. Jüri herhalde. Jüri sözünü iki üç kere tekrarladı böbürlenerek. Hakkı da vardı hani. Onun yaşındaki kızlardan çoğu böyle sözcüklerin anlamını bilemezlerdi. Jüri üyeleri dese de olurdu ya. 12 jüri üyesi küçük kara tahtaların üstüne bir şeyler yazıp duruyorlardı. Alice ne yapıyorlar diye fısıldadı ejdere. Duruşma başlamadan ne yazabilirler ki? Ejder adlarını yazıyorlar diye fısıldadı. Duruşma bitmeden unuturuz korkusuyla. Alice içerlemişti bunu. Ahmaklar diye yüksek sesle söze başladı. Ama hemen kendini tuttu. Beyaz tavşan susalım diye bağırdı. Kral gözlüğünü taktı. Kimler gürültü ediyor diye salondakileri süzdü. Alice bütün jüriyelerinin tahtalarına ahmaklar yazdıklarını gördü. Hatta içlerinden biri ahmak sözcüğünün nasıl yazılacağını bilmediği için yanında oturana sormuştu. Duruşma bitmeden tahtaları çorbaya dönecek diye düşündü Alice. Üyelerden birinin kalemi cızırdıyordu. Alice buna dayanamazdı işte. Arkadan dolaşıp üyenin yanına geldiği bir punduna getirerek kalemini aldı. O kadar çabuk becermişti ki küçük jüriyesi, bu da zavallı postayeri kertenkeleydi, Haliminin nereye gittiğini bir türlü anlayamadı. Bir süre aranıp durdu. Sonunda parmağının ucuyla yazmak zorunda kaldı bütün gün. Bu da bir işe yaramadı. Çünkü tahta üzerinde iz kalmıyordu. Kral, mübaşir iddianameyi oku diye buyurdu. Bunun üstüne beyaz tavşan borazanını üç kere öttürdü, elindeki fermanı açarak okumaya başladı. Kupa kraliçesi bir sürü çörek yaptı. Güzel bir yaz günüydü. Kupa oğlanı geldi, o çörekleri kaptı. Hemen oradan tüydü. Kral hemen jüriye döndü. Hadi kararınızı verin. Daha olmaz, daha değil, diye atıldı tavşan. Daha önce yapılacak birçok iş var. İlk tanığı çağırın, dedi kral. Beyaz tavşan borazanını üç kere çaldı ve bağırdı. İlk tanık! İlk tanık şapkacıydı. Bir elinde çay fincanı, öbür elinde bir dilim tereyağlı ekmekle geldi. ''Bunlarla geldiğim için özür dilerim Haşmet Maap'' dedi. ''Beni çağırmaya geldiklerinde çayımı henüz bitirmemiştim de.'' ''Bitirmen gerekirdi'' dedi kral. ''Peki ne zaman başlamıştın?'' Şapkacı Mart tavşanına baktı. Mart tavşanıyla tarla faresi de onunla birlikte mahkemeye gelmişlerdi. Kol kola duruyorlardı. Galiba Mart'ın on dedi. On beşiydi, dedi Mart tavşanı. On yedisiydi, dedi tarla faresi. Kral jüri üyelerine seslendi. Çabuk şunu tahtalarınıza geçirin. Jüri üyeleri hemen davranıp üç tarihi de tahtalarına yazdılar. Sonra topladılar. Yanıtı lira ve kuruşa çevirerek not ettiler. Kral şapkacıya, şapkanı çıkar, diye bağırdı. ''Çapka benim değil ki, dedi şapkacı. Kral jüriye dönerek, "Demek çalınmış." diye haykırdı. Onlar da bu noktayı hemen kayda geçirdiler. "Satırım efendim," diye açıkladı şapkacı. "Benim kendi şapkam yoktur. Şapkacıyım ben." Sözün burasında kraliçe gözlüğünü taktı. Sert bakışlarla şapkacıyı süzmeye başladı. Şapkacı sararmıştı, ovunuyordu. "Bildiklerinizi söyleyin," dedi kral. Telaşa kapılmayın, yoksa boynunuzu vurdururum. Söylenenler tanığı yatıştırmışa benzemiyordu. Durmadan ayak değiştiriyor, tedirgin bakışlarını kraliçeden ayıramıyordu. Şaşkınlıktan tereyağlı ekmek niyetine çay fincanından bir lokma ısırdı. O sırada Alice içinde bir tuhaflık duydu. Bunun ne olduğunu anlayıncaya kadar epey kafa yordu ve sonunda buldu. Boyu yine büyümeye başlamıştı. Önce kalkıp mahkemeden çıkmak geldi aklına. Sonra salona sığabildiği sürece yerinden kıpırdamamaya karar verdi. ''Allah sen sıkıştırıp durma'' dedi yanında oturan tarla faresi. ''Soluk alamıyorum.'' ''Elimde değil ki'' dedi Alice çekinerek. ''Büyüyorum.'' ''Burada büyümeye hakkın yok'' dedi tarla faresi. Alice cesaretlenmişti. ''Saçmalama'' dedi. ''Sen büyümez misin sanki?'' ''Evet ama ben adam gibi yavaş yavaş büyürüm.'' dedi tarla faresi. ''Senin gibi başı bozuk büyümem ki.'' Sonra suratını asarak kalktı salonun karşı tarafına geçti. ''Bildiklerini anlat.'' dedi kral öfkeyle. ''Yoksa telaşına bakmadan boynunu vurduracağım.'' Şapkacı titrek bir sesle ''Haşmet meyap.'' dedi. ''Ben yoksul bir adamım. Hem daha çaya başlayalı birkaç hafta falan oluyor.'' Tereyağlı dilimler azala azala çayın çeyesi kalma çayın nesi diye sordu kral. Çile o zaman başladı demiştim dedi şapkacı. Tabii çay çayla başlar beni budala mı sandın diye terslendi kral. Devam et bakalım. Ben yoksul bir adamım çile çayla başladı. Yalnız mart tavşanı dedi ki mart tavşanı çar çabuk ben bir şey demedim diye atıldı. Dedin dedi şapkacı. Demedim, dedi Mart Tavşanı. Demedim diyor, dedi kral. Orasını geçelim. Her neyse, tarla faresi dedik ki diyerek söze devam etti. Şapkacı karşı çıkacak mı diye dönüp baktı ama tarla faresi horul horul uyuduğu için hiçbir şeyi yatsıyacak durumda değildi. Ondan sonra iki dilim daha kestim. Jüri üyelerinden biri sordu. İyi ama tarla faresi ne dedi? İşte onu hatırlayamıyorum, dedi şapkacı. Hatırlamak zorundasın dedi kral. Yoksa kafana uçurturum. Zavallı şapkacının çay fincanıyla tereyağlı ekmeği elinden düştü. Diz çökerek "Ben fukara bir adamım, haşmetme hap." diye söze başladı. "Sen çok fukara bir konuşmacısın." dedi kral. Hint domuzlarından biri bu sözleri alkışlamaya kalktı ama jandarmalar hemen onu susturdular. "Susturma sözcüğünü belki anlamazsınız diye size bunun uygulamasını anlatayım." Ellerinde ağzı sicimle bağlı Yelken bezinden kocaman bir torba vardı. Bu torbanın içine Hint domuzunu baş aşağı soktular. Sonra da üstüne oturdular. İşte bu olayı gördüğüme gerçekten sevindim diye düşündü Alice. Gazetelerde sık sık okurum. Duruşmanın sonunda alkışlamaya kalkışanlar olmuşsa da jandarmalar tarafından derhal susturulmuşlardır. Diye şimdiye kadar bunun ne demek olduğunu bilmiyordum. Bütün bildiğin bu kadarsa yerinden inebilirsin dedi kral. Daha fazla inemem ki dedi şapkacı. Zaten yerdeyim. Öyleyse otur dedi kral. Burada öbür Hint domuzu da alkışlamaya yeltendi ve susturuldu. Hint domuzlarının işi tamam diye düşündü Alice. Bundan böyle her şey yoluna girer. Şapkacı şarkıcıların adlarına göz gezdiren kraliçeye ürkek ürkek bakarak bari çayımı bitireyim diye söylendi. Gidebilirsin dedi kral. Şapkacı kunduralarını giymeye kalkmadan mahkemeden koşarak çıktı. Dışarıda kellesini uçuru verin," dedi kraliçe jandarmalardan birine. Ama jandarma daha gelmeden şapkacı gözden kaybolmuştu. "Öbür tanığı çağırın," dedi kral. Öbür tanık düşesinin aşçısıydı. Elinde biber kutusuyla geldi. Alice daha o salona girmeden kapının yanındakilerin aksırmaya başlamasından gelenin kim olduğunu çıkartmıştı. Bildiklerini söyle dedi kral. Söyleyemem dedi açtı. Kral şaşkın şaşkın beyaz tavşana baktı. Tavşan alçak sesle krala haşmetma bu tanığı sorguya kendileri çekmeliler dedi. Ne yapayım başa gelen çekilir dedi kral üzgün bir sesle. Sonra kollarını kavuşturdu, kaşlarını gözlerinin üstüne iyice devirerek boğuk bir sesle sordu. Çörek neden yapılır? Biberden çoğunlukla, dedi aşçı. Arkasından uykulu bir ses. "Baldan" dedi. Yakalayın şu tarla faresini, diye bağırdı kraliçe. Kellesini uçurun şunun, hemen atın salondan. Susturun şunu, çindikleyin, koparın bıyıklarını. Birkaç dakika bir kargaşadır gitti salonda. Herkes farenin ardına düştü. Sonunda yerlerine oturduklarında gördüler ki aşçının yerinde yerler esiyor. Kral, zarar yok diye rahat bir soluk aldı. Öteki tanığı çağırın. Sonra alçak sesle kraliçeye, güzelim bu tanığı sen sorguya çekmelisin dedi. Başım tuttu benim. Alice, Beyaz Tavşan'ın tanık adlarının yazılı olduğu listede bir şeyler arandığını gözlüyordu. Meraktan çatlayacaktı neredeyse. Daha adam akıllı bir şey söyleyen çıkmadı diyordu kendi kendine. Beyaz tavşan avazı çıktığı kadar ''Alice!'' diye haykırınca ''Onun şaşkınlığının varın, siz düşünün.'' 12. Bölüm Alice'in Tanıklığı Alice o hırgür arasında... Son dakikalarda ne kadar boy attığını unutarak buradayım diye bağırdı. Yerinden aceleyle fırlarken eteğinin ucu jüri locasına takıldı. Bütün jüri üyeleri aşağıdaki kalabalığın üstüne yuvarlandılar. Sonra da yerlere serildiler. Alice'in aklına ister istemez bir hafta önce devirdiği balık kavanozu geldi. Büyük bir üzüntü içinde özür dilerim çok diye haykırdı. Çabucak düşenleri toplamaya çalıştı. Aklık kırmızı balıklara öylesine takılmıştı ki elini çabuk tutup da üyeleri bir an önce jüri locasına koymazsa hepsi ölecek gibi geliyordu. Jüri üyeleri yerlerini alana kadar duruşmaya ara veriyorum dedi kral. Sesi son derece ciddiydi. Bütün jüri üyeleri diye ekledi Alice sert sert bakarak. Alice jüri locasına bir göz attı. Bir de ne görsün? o kargaşada kertenkeleyi baş aşağı koymamış mı? Zavallıcık bir türlü kıpırdanamadığı için olacak, kuyruğunu hüzünlü hüzünlü sağlayıp duruyordu. Alice onu çıkarıp ters çevirdi, yine yerine koydu. Gerçi bir önemi yok ama olsun diye düşünüyordu. Bu durma hepten ters. Jüri üyeleri, olmanın verdiği sersemlikten kurtulduktan, tahtalarıyla kalemleri bulunup ellerine tutuşturulduktan sonra, var güçleriyle, Olayın öyküsünü yazmaya koyuldular. Yalnız kertenkele hiçbir şey yapacak durumda değildi. Çok sarsılmıştı anlaşılan. Ağzı bir karış açık, gözleri salonun tabanında öylece oturuyordu. ''Bu konuda neler biliyorsun?'' diye sordu kral Alice'e. ''Hiç'' dedi Alice. ''Hiç mi hiç?'' diye diretti kral. ''Hiç hiç'' dedi Alice. ''Bakın bu önemli'' dedi kral jüriye dönerek. Üyeler tam bu sözü tahtalarına yazacaklardı ki beyaz tavşan atıldı. Kral hazretleri önemsiz demek istiyorlar tabii dedi saygıyla. Gel gelelim kaşlarını çatmıştı. Krala bakıp nanik yapıyordu. Kral telaşla tabii ki önemsiz demek istedim dedi. Sonra kendi kendine önemli önemsiz önemsiz önemli diye söylenmeye başladı. Hangi sözcüğün kulağa daha hoş geldiğini anlamaya çalışıyordu sanki. Jüri üyelerinden bazıları, önemli yazdılar tahtalarına, bazıları önemsiz. Alice, tahtaları okuyacak kadar yakın olduğu için iyice görebilmişti olanı. Yine de hiç fark etmez diye düşündü. O sırada bir süredir defterine harıl harıl bir şeyler yazıp duran kral, ''Susalım!'' diye bağırdı. Sonra defterinden şunları okudu. Madde 42. Boyu bir milden uzun olanlar mahkeme salonunu terk etmelidirler. Herkes dönüp Alice'e baktı. ''Benim boyum bir mil yok ki'' dedi Alice. ''Var, var'' dedi kral. Kraliçe karıştı. Neredeyse iki mile yakın. ''Varsın olsun, gitmeye hiç niyetim yok'' dedi Alice. ''Hem bu madde kitaba uygun olamaz. Siz şu anda aklınızdan uydurdunuz.'' Kral, kitaptaki en eski maddedir bu, dedi. O zaman birinci madde olması gerekirdi, dedi Alice. Kral sarardı, defterini alel acele kapadı. Kısık ve titrek bir sesle jüriye, hadi kararınızı verin, dedi. Beyaz tavşan hemen ayağa fırladı. Kral hazretleri izin verirlerse daha başka kanıtlar da var gözden geçirilecek. Söz gelimi bu kağıt biraz önce yerde bulunmuş. İçinde ne yazılı? diye sordu kraliçe. Bilmem, daha açmadım, dedi beyaz tavşan. Yalnız mektuba benziyor, sanık tarafından birine yazılmış. Zaten birine yazılmış olması gerekir, dedi kral. Tabii hiç kimseye yazılmamışsa ki bu da pek olağan şeylerden değildir. Kime yollanmış? diye sordu jüri üyelerinden biri. Hiç kimseye yollanmamış, dedi beyaz tavşan. Aslına bakarsanız üstünde yazı falan yok. Konuşurken bir yandan da kağıdı açıyordu. Mektup da değilmiş, dedi. Manzume'ymiş. Bir başka jüri üyesi, şiir tutuklunun el yazısıyla mı yazılmış, diye sordu. Hayır, dedi beyaz tavşan. İşin asıl şaşılacak yanı da bu ya, bütün jüri üyeleri şaşıp kaldılar. Başka birisinin el yazısına benzetmiştir, dedi kral. Jüri üyelerinin yüzleri aydınlandı. Kupa oğlanı söze karıştı. Kral hazretleri bunu ben yazmadım. Yazdığımı da kanıtlayamazlar. Bir kere altında imza yok. İmza yoksa daha kötü dedi kral. Aklında bir hainlik olmasaydı dürüst bir adam gibi imzanı atardım. Bu kez herkes alkış tuttu. O gün kralın söylediği tek akıllıca söz buydu. Bu da suçlu olduğunu gösterir dedi kraliçe. Hemen kafasını hiç de göstermez, dedi Alice. Daha manzumede ne olduğunu bilmiyoruz ki. Okuyun şunu, dedi kral. Beyaz tavşan gözlüğünü taktı. Nereden başlayayım kral hazretleri, diye sordu. Baştan başla, dedi kral büyük bir ciddilikle. Sonuna kadar oku, sonra sus. Beyaz tavşan aşağıdaki manzumeyi okurken mahkeme salonunda çıt çıkmıyordu. Bizim kıza gitmişsin. Dün kulağıma çalındı. Oğlana bir sürü şey söylemişsin hakkında. Kız iyi çocuktu demiş. Çok da cana yakındı. Nedense yüzmeyi pek beceremezdi ama. Oğlan haber yollamış. Gelmez demiş onlara. Aslında yalan değil, orası öyle. Ama kız bu sorunu birazcık kurcalasa işine gelir mi? Bak doğruyu söyle. Ona ben bir vermiştim, onlar iki vermişler. ''Sense bize 3-5 falan diyordun. Şimdi de yüz çevirip ondan sana gelmişler. Oysa önceleri bir bendim. Anlıyor musun?'' Bu çirkefi bize de atmaya kalkarlarsa, karışırsa olaya o kızcağızın ismi, oğlan diyor, o kurtarır onları kurtarırsa, geçen de bizimkileri kurtardığı gibi. Bir süre önce sen de, tabii bana kalırsa, o bildik krizleri geçirmeden kızcağız bir engeldin arada.'' Bir duvar olsa olsa bir yanda onlarla o, öte ise biz. Kız onları seviyor, oğlana söyleme hiç. Kimseler bu haberin kokusunu almasın. Benden işte bu kadar, gerisini sen ölç biç. Bu sır da sonsuza dek hep aramızda kalsın. Kral ellerini ovuşturarak, şimdiye kadar elde ettiğimiz bilgilerin en önemlisi bu, en büyük kanıt diye söze girdi. Jüri kararını, ''Jüri üyelerinden herhangi biri kalkıp da bu manzumeyi açıklayabilirse ona yirmi beş kuruş benden.'' dedi Alice. Son beş dakika içinde öylesine boy atmıştı ki kralın sözünü hiç çekinmeden verdi. ''Bence hiçbir anlamı yok.'' Jüri üyeleri tahtalarına yazdılar. Onca hiçbir anlamı yokmuş. Yine de kağıttakini açıklamaya yeltenmediler. ''Hiçbir anlamı yoksa bizim için çok daha iyi.'' Anlam çıkarmak zahmetine katlanmayız. Ama, dedi kral, kağıdı dizlerinin üzerine koyarak tek gözüyle dörtlükleri incelemeye koyuldu. Bana biraz anlamlı gibi geliyor. Nedense yüzmeyi pek beceremezdi ama. Sonra kupa oğlanına dönerek, sen yüzmeyi beceremezsin değil mi? dedi. Oğlan başını üzgün üzgün salladı. Yüzebileceğe benziyor muyum? dedi. Tepeden tırnağa kartondan yapılmış olduğu için benzemiyordu gerçekten. Kral, buraya kadar tamam, dedikten sonra yine kağıdı gözden geçirip kendi kendine mırıldanmaya başladı. Aslında yalan değil, orası öyle. Bunu jüri söylüyor mutlaka. Ama kız bu sorunu birazcık kurcalasa. Kız, kraliçe olacak. İşine gelir mi? Bak doğruyu söyle. Gelir mi? ''Gelmez tabii. Ona ben bir vermiştim, onlar iki vermişler. Demek çörekleri böyle dağıttı.'' Alice atıldı. ''Ama sonra, şimdi de yüz çevirip ondan sana gelmişler.'' diyor. Kral bir zafer kazanmış gibi masanın üstünde duran çörekleri gösterdi parmağıyla. ''Burdalar ya, bundan açık seçik bir şey olamaz ki. Sonra bakın, o malum krizleri geçirmeden kızcağız.'' diyor. ''Sen hiç kriz geçirdin mi sevgilim?'' Kraliçeye dönmüştü. Kraliçe hırsla ''Hiç!'' diye kükredi ve eline geçen bir mürekkep hokkasını kertenkelenin üstüne attı. Zavallı posta eri iz kalmadığını görünce tahtasının üstüne tek parmağıyla yazmaktan vazgeçmişti. Onun için yüzünden aşağı sızan mürekkebi kullanmakta bir an gecikmedi. Kuruyana kadar da kullandı. ''O zaman'' dedi kral. Gülümseyerek çevredekileri süzdü. Malum, malumu ilam değilmiş. Ortalığa bir ölüm sessizliği çöktü. Kral sert bir sesle ''Bir söz oyunuymuş'' diye ekledi. Herkes güldü. Belki de yirminci keredir ''Jüri kararını versin'' buyurdu. ''Hayır'' diye atıldı kraliçe. ''Önce hüküm yerine getirilsin, sonra karar verilsin.'' ''Ne saçma şeyler bunlar'' ...diye bağırdı Alice. Önce hüküm yerine getirilecekmiş. ''Dilini tut'' dedi kraliçe. Öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. ''Tutmayacağım işte'' dedi Alice. Kraliçe avaz avaz ''Uçurun şunun kafasını'' diye bağırmaya başladı. Hiç kimse yerinden kıpırdamadı. ''Sizin dediğinize kim aldırır ki?'' dedi Alice. Bu arada asıl boyuna gelmişti. ''Siz bir deste iskambil kağıdından başka nesiniz ki?'' O anda bütün kağıtlar havaya fırladılar, üstüne doğru uçmaya başladılar. Alice, yarı korku, yarı kızgınlık dolu küçük bir çığlık kopardı. Hepsini kovalamaya çalıştı. Derken ansızın kendini ırmağın kıyısında yatar buldu. Başı ablasının kucağındaydı. Ve ablası esintiyle ağaçlardan kardeşinin yüzüne düşen ölü yaprakları eliyle hafifçe itiyordu. ''Uyan artık Alice'ciğim'' dedi. ''Bu ne uykusu böyle?'' Öyle acayip bir düş gördüm ki, dedi Alice. Sonra ablasına aklında kaldığı kadarıyla biraz önce okuduğunuz serüvenleri anlattı. Bitirdiğinde ablası onu öptü. Gerçekten acayip bir düşmüş şekerim, dedi. Şimdi koş da çayını iç bakalım, geç oldu. Alice yerinden kalktı, eve doğru koştu. Koşarken bir yandan da ne kadar olağanüstü, ne kadar güzel bir düş gördüğünü düşünmeye çalıştı. Ablası bıraktığı yerde kıpırdamadan duruyordu. Başını koluna dayamıştı. Vatan güneşi seyrediyor, küçük Alice onun olağanüstü serüvenlerini düşünüyordu. Bir süre sonra o da düşe benzer bir şeyler gördü. Önce küçük Alice'i gördü. Ellerini dizlerinde kenetlemiş, parlak canlı gözleriyle gözlerinin içine bakıyordu. Onun öz sesini duyuyor. İkide bir gözlerinin önüne mutlaka düşen bir tutam saçı savurmak için başını silkişini görür gibi oluyordu. Ve o kulakları kirişte bu sesleri dinlerken her yan küçük kardeşinin düşündeki garip yaratıklarla doldu canlandı. Telaşla yürüyen beyaz tavşan ayağının dibindeki uzun otları hışırdattı. Korkak fare komşu gölcükteki sudan geçti. Mart tavşanıyla dostları sonu gelmeyen sofranın başında çay fincanlarını şıngırdattılar. Kraliçe kulak tırmalayan çığlığıyla zavallı konukların kafalarının kesilmesini buyurdu. Uçan tabaklar, tencereler arasında düşesin kucağındaki domuz bebek bir kere daha hapşırdı. Ejder bir daha bağırdı. Kertenkelenin kalemi cızırdadı. Susturulan Hint domuzlarının homurtusu, Zavallı yalancı kaplumbağanın uzaktan gelen içli hıçkırığına karıştı. Öylece gözleri kapalı oturdu abla. Harikalar ülkesinde olduğunu düşündü. Ama biliyordu ki gözlerini açmaya görsün. Her şey aslında donukluğunu alacak. Gerçekle yüz yüze gelecek. Çimenleri hışırdatan yalnızca rüzgar olacaktı. Suyu karıştıran da. Görcükteki sazlar, çay fincanlarının şıngırtısı yerini çıngırakların sesine bırakacak. Kraliçenin tiz sesi de çobanın ıslığına, ejderin çığlığıyla bütün öbür acayip sesler biliyordu, arı gibi çalışan çiftliğin karma karışık gürültüsüne dönüşecekti. Sonra yalancı kaplumbağanın hıçkırıkları yerine uzakta böğüren inekleri duyacaktı. En sonunda bu küçücük kardeşin sonunda nasıl kocaman bir kadın olacağını düşledi. Çocukluğunun o yalın, o sevgi dolu yüreğini olgunluk yıllarında da nasıl taşıyacağını, çevresini nasıl başka küçük çocukları toplayacağını, acayip masallarla, belki de uzun yıllar öncenin harikalar ülkesi düşüyle onların gözlerinin nasıl parlak, nasıl canlı tutacağını, onların küçük tasalarıyla nasıl üzüleceğini, ve kendi çocukluk yıllarını, mutlu yaz günlerini anarak onların küçük sevinçleriyle nasıl mutlu olacağını. Son